Merhaba ee, Selamün sesim geliyor mu acaba Aleyküm ee, Selam Tamam ee, şey evet. geliyor çok şükür kusura bakmayın biraz geciktim Hatta iki dakika rica ediyorum ee, not defterimizi kalemize alalım Evine başlamadan önce Murat Bey'e bir şey sormam lazım. Sonra hemen başlıyoruz inşallah. Evet, yazacağımızı yazdık. Ee, tekrar merhaba diyorum herkese. İnşallah iyisinizdir geçen haftadan bu yana. Ee, bu hafta şimdi 6. haftamızdayız. Ee, Hristiyan inanç sistemine giriş yapıyoruz. Geçen hafta genel bir tarih e, tarihsel bir giriş yapmıştık. E, bu hafta inşallah inanç sistemi, doktrinleri dediğimiz, işte amen bahsedeceğiz. Bir de... E, pratik dediğimiz uygulamalar yani Hristiyan inanç sistemi ve ritüellerinden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi notlarımızı bir alalım. Notların e, şeyinde gidelim. İzlediği yolu takip edelim. Evet. Sadece bir 6. 7. hafta meselemiz var. Bir saniye. Tamam. E, arkadaşlar ben onay bekliyordum. Şimdi e, sınavlarınız başlıyormuş 6 Nisan'da dolayısıyla bizim 6 ve 7. üniteyi bitirmemiz gerekiyor bugün inşallah hem Hristiyanlığın kredosu dediğimiz inanç sistemine bakacağız hem pratiklerine bakacağız aynı zamanda Hristiyan grupların ayrışmasına, mezheplerin oluşmasına bakacağız, yoğun bir ders olacak, namaz arası vermemiz gerekmiyor bu derste o yüzden şey yapalım, inşallah yarı buçuk işte biraz sarkabilir iki üniteyi yapacağız, dediğimiz gibi mesele problem şu. Haftaya finalleriniz baş, vizeleriniz başlıyor ve bu 7 yönete dahil olacakmış. Ee, bir problem yok ama bugün halletmiş evet, olacağız. Evet. Çünkü hem sizin hem benim açımdan bu hafta ekstra bir ders bulmak kolay olmayacak. Hadi o zaman besme, besmeleyi çekip başlayalım. Ben sadece şöyle bir not defterimi açayım. O zaman dersi bitirmiş olacağız. Hız, e, hızlı geride, hızlı bitiriyoruz. E, vizelerden sonra sabiylilik, dizanlarım yanılmıyorsam, sabiylilikle üçüncü bir Mezopotamya dini mecusiliği sizinle tartışmıştık, Manihiizmi tartışmıştık. Üçüncü e, dini göreceğiz inşallah. E, şey, biz kapıya not yazamadık bugün geç başladığım için. Arada kusura bakmayın böyle gelenler oluyor. E, Hani siz dışarıdan gelen sesleri duyabildiğinizi söylemiştiniz ama inşallah büyük bir problem olmayacak. Şimdi dediğim gibi ilk kısmı dersimizin ilk bir saatlik kısmına ya da işte 45 dakikalık kısmına Hristiyanların inanç sistemini ayıralım. Özetimizde zaten şey var, inanç sisteminden bahsedeceğimiz söyleniyor. Özeti geçerek başlamak istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar. Gözlemliyoruz. İşte kitaplarda okuduk, karşımıza çıktı. Mesela genelde işte Batı dünyasının en belirgin, en önemli belirleyici unsurlarından biri olduğu için Hristiyanlık ve Hristiyanlığa dair şeylerle pek çok kez karşılaşıyoruz. Hatta geçen hafta söylemiştik, Batı düşüncesini bütün bir dünya tarihini iyi anlamak istiyorsak Hristiyan düşünce sistemini anlamamız gerekiyor. E, tamam bunlardan konuşuyoruz, ediyoruz ama detaylı bir şekilde inançlarından, inançların içeriklerinden bahsetmiyoruz. Testis diyoruz ama testisin muhtevasından yapısından işte çeşitli Hristiyan grupların e, inançlarındaki farklılıklardan bahsetmiyoruz. Şimdi biz Hristiyanlar credo soruyoruz genelde. Credo Latince kökenli ben inanıyorum fiilinden geliyor ve inanç sistemi, amenüsü demek. Bizdeki amen benziyor. Yani inanç formülasyonu e, öyle madde madde inançlarını sıraladıkları bir doktrin olarak belirledikleri şey demek credo. Şimdi bu credo'nun e, Unsurlarına bakacağız, içeriğine bakacağız. Ee, ama şunu söyleyelim, aklınızda şu yer etsin. Ben yine çok metne bağlı kalmayacağım. Ee, siz okursunuz. E, önce şunu söylemek istiyorum. Hristiyanlıkta inanç sistemi çok önemli. İnanmak çok önemli. İkinci kısımda göreceğiz. İbadet ve uygulamalar, ritüeller dediğimiz kısmın Hristiyanlıkta aslında pek fazla önemli olmadığını fark edeceğiz. Yani siz e, Hristiyan olduğunuzu declare etmek zorundasınız. İnancınızı ikrar etmek zorundasınız. Tekrar etmek zorundasınız. Bu sizi Hristiyan yapan şey. İbadetleri yapmasanız da sizi kurtaracak şey esas iman esasınızdır. Özellikle bu protestanlarda böyle son 45 dakikada göreceğiz inşallah. Dolayısıyla inanç sistemi önemli. Pratik ve ibadeti geri planda bırakan bir din Hristiyanlık. Şimdi bildiğimiz gibi arkadaşlar en temel doktrin inanç sisteminin birinci maddesi testis inancı. Arapça bir kelime olan testis üçlük anlamına gelmekle birlikte Hristiyanlar bunu özetle ve genel olarak bir de üçlük, üçte birlik şeklinde e, formüle ederler. Ama e, Hristiyan gruplar arasında e, detaylarda farklılıklar vardır, ayrışmalar vardır. Ama biz teslis ilacı olduğunu bilinim. Dolayısıyla bizim monoteist dediğimiz, e, tam anlamıyla monoteist, tek tanrılı bir din tanımından farklılaşıyor aslında Hristiyanlık. Bununla birlikte Hristiyanlar hiçbir zaman üç tane Tanrı'ya taptıklarını söylemezler. Güçlü bir birliğe inandıklarını söylerler. Detaylarını göreceğiz inşallah. Peki bunu ne zaman söylemişler? Mesela bu. Başından beri testi inancı var mıymış? Hz. İsa'nın mesajında bu var mı? Esas ee, beselenin ee, berkemiği de burada yatıyor zaten. Şimdi biliyorsunuz kutsal kitapları e, genel olarak İncil diye geçer ama Yahudilik kısmında da konuşmuştuk. Kitab-ı Mukaddes Eski Ahit artı Yeni Ahittir. Yeni Ahit de 4 İncil'den, Resullerin İşleri kitabından, 21 mektuptan bir de Vahiy kitabından oluşuyor. İşte bu Yeni Ahit Hristiyanların kutsal kitabı. Yeni Ahit bize Teslisle ilgili bilgiler veriyor bilgilerden ziyade teslisle ilgili veriler veriyor. Böyle daha çok ima tarzında, işaret etmek tarzında. Yani ben e, ya da işte araştırmacılar açık bir şekilde esk, yeni ahitte teslis yoktur diyemiyoruz. Babadan, oğuldan ve kutsal ruhtan bahsediyor. Üçlü bir şey var. Bunlardan birlikte de bahsediyor, ayrı ayrı da bahsediyor. Ancak mesele şu ki e, bugün Hristiyanların çok büyük bir çoğunluğunun ortak yani hiç ayrışma göstermeden kullandığı Amentü'de Kralo'da ki testi anlayışı mı acaba yeni ahitte öğretilmişti? Acaba bu kadar açık bir şekilde onun formülasyonuna rastlamıyor muyuz? Bu sorunun cevabı hayır. Ee, yeni ahitte bu konuda bir uzlaşma yok. Yeni ahit bu açıdan tereddütlü bir dil kullanıyor. Baba diye Tanrı'dan bahsediyor. Tanrı'nın bir oğlundan bahsediyor. Bir ruhtan bahsediyor, ilahi bir ruhtan. Bu ruh kimi zaman babanın ruhu, kimi zaman oğlun ruhu. Kimi zaman tek başına kutsal ruh. Ee, bize böyle veriler vermesine rağmen derli toplu bir testis formülasyonu sunmuyor. Hatta çok ilginçtir ki Hz. İsa kendinden insanoğlu diye bahsediyor. Ademoğlu diye bahsediyor. Ben baba tarafından gönderildim diyor. Ama gelin görün ki başka bir tarafta da beni gören babayı görmüş gibidir. Ben babadanım, baba bendendir. E, mealindeki ayetlerle babayla kendi arasında bir ilişki, bir bağlantı kuruyor. Şimdi testis inancının izlerinin açık bir şekilde İncil'de olduğunu söylemiş olalım bu kısmı bitirirken. Ama formüle edilmiş şekliyle teoloji, kelam şekliyle asla bulunmadığını söylüyoruz. E, yani biz İni Ahid'in Teslim yanlısı bir kitap olduğunu belirtmek istiyoruz burada. Hemen araya bir şey bir şey sokmak istiyorum. Bu metnimizde iler ilerdeki satırlarda geliyor. Şimdi yeni ahit geçen hafta biraz konuşmuştuk. Pavlus'un inanç sistemini yansıtıyor. Dolayısıyla yeni ahitin içine Pavlus'ya yani hiçbir şey konulmamış. Yeni Ahit'in şimdiki şeklini alması çok uzun zamanları almış. Mesela Katolikler 16. yüzyılda ancak bu kutsal kitabın bu şeklini, içinde kaç kitabın olacağını ancak karar verebilmiş. Trend konsilinde. Ortodokslar daha da sonra karar vermiş. Protestanlar bazı kitapları kabul ediyor, bazısını kabul etmiyor. Dolayısıyla zamanla şekillenen bir inanç sistemi, zamanla şekillenen bir kutsal kitap var önümüzde. Ama şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki bu kutsal kitap Paulus'cu Hristiyanlığın kaleme aldığı bir kitaptır. İlk dönem Yahudi Hristiyanlarının, Kulus şemaatinin, işte onların lideri, havari, Yakub'un öğretisi bu kitapta yoktur. Öyleyse biz yeni ahitteki bütün kitapların aynı dili ve aynı teolojiyi savunduğunu bilelim. Ve bu Paulus'cu bir teoloji. Paulus bunun mimarı ve bu açıdan da ee, teslisçi bir kitap, yeni ahit. Dolayısıyla ilk dönem Hz. İsa'nın orijinal mesajına dair bir şeyler bulmaya çalışmak adamsız. Ee, kulaklığı çıkarıyorum. Çok yankı yapıyor bugün. Ee... Yani çok doğal bir şey yeni ahitte teslise dair unsurların olması. Çünkü Paulusçu ve Paulus'un geleneği tarafından yazıldı bu yeni ahit. Bunu söylemek için size söyledim. Bununla birlikte bu kadar Paulusçu bir metin olmasına rağmen içinde Hz. İsa kendinden insanoğlu, oğlu diye bahsedebiliyor. Teslisin tam bir formülasyonu yapılmıyor. Aklımızda olsun. Şimdi bugün Hristiyanların çok çok büyük bir kısmı Aradaki birkaç ifade hariç, bir akide bir amentü formülasyonu okuyorlar. ayinlerde. işte hepsinin hatta böyle Hollywood filmlerinden falan hatırlarsınız İngilizcesini böyle hafif sallana sallana okurlar. Şu i̇şte göklerdeki babamız adın kutsansın, egemenliğin gelsin falan gibi Türkçe çevrilebilecek bir rap duasını okurlar. Bir de işte tekrar ettikleri, hepsinin inandığı, ezberlediği bir kredoları, amel var. Buna biz İznik İstanbul kredosu diyoruz. Birazcık konsillerden bahsedeceğiz. Bu inanç sistemi İznik ve İstanbul konsilinde formüle edildiği için ve bu iki formül birleştirildiği için bugünkü bu amel İznik İstanbul kredosu ya da amendosu diyoruz. Bir de Hristiyan gelenekte havaliler kredosu diye bilinen bir şey var. Bunların da ta havalilerden geldiği söylense de böyle bir şey yok. Ta bunların çok sonraki yüzyıllarda oluşturulduğunu görüyoruz. Lütfen bu ilk dönem ve kredolarla ilgili şunu aklımızda tutalım. Hristiyanlar uzun süreler boyunca tek bir Amen tüyü e, okumadılar, tek bir Amen tüyü tekrar edip işte dil ile e, ikrar etmediler. Hatta elimizde örnekler var. Mesela Kudüs'te Vaktis sırasında e, Kominion ayini sırasında okunan Credo Amen tüyüyle Antakya'da okunan farklı, İskenderiye'de okunan farklı, İstanbul'da okunan farklı farklı ifadeler kullanabiliyorlar, farklı kelimeleri, terimleri sokabiliyorlar ve arada bir sürü konsil olmuş. Konsil, imparatorun müdahalesiyle, Doğruma İmparatorunun, daha Bizans imparatorunun müdahalesiyle kilisenin önde gelen tevloklarının piskoposlarının toplandığı kilise meselelerini hem inanç hem de pratikte kiliseyle ilgili somut meseleleri tartıştıkları toplantılara biz konsil diyoruz. Daha küçük çapta olana sinot deniyor ya da bizim Doğu kilisesi, Doğu kültürü bugün bütün bu toplantılara sinot diyor. Biz çokça çok konuşacağız bugün konsillerden. Bu konsillerde o şekilleniyor bu formülasyon. Ve konsillerin toplanması, kararlar alması 200 yılda dağılıyor, 200-300 yılda dağılıyor. Bu süre zarfında Hristiyanlar farklı amentüler kullanmışlar. Demek istediğimiz bu. Özellikle farklı bölgelerde Kudüs amentüsünün farklı özellikleri var. İşte Efes'te kullanılan amentünün, Efes'te yapılan vaftizin, Kapadokya'da verilen komünyon ayininin farklı özellikleri var. Hristiyanlar ilk dönem başka başka amentü formülleri kullanmışlar. Ee, ve biliyorsunuz geçen hafta söylediğimi hatırlıyorum e, yanılmıyorsam. E, farklı İncil'ler de kullanmışlar. Hani demiştik bunu tefsir, modern tefsirlere benzetmiştik. Siz meşrebinize e, yakın olan tefsiri okuyup daha çok onu okumayı tercih edebilirsiniz. İşte ilk dönemde böyle farklı farklı İncil'ler varmış. Thomas İncil'i, Barnaba İncil'i, Çocukluk İncil'i, İbraniler İncil'i gibi. Bunun gibi Hristiyanlar arasında tek bir iman formülasyonu da yokmuş eee Hristiyanlar ama şıv havariler Credo'su dedikleri şeyle aslında inanç sistemlerinin başından beri ta havarilerden bu yana bu şekilde söylenine geldiğini iddia ediyorlar. Ama metin incelemeleri bunu e, ya bunu doğrulamıyor. Bunu e, bu iddiayı reddediyor. Çünkü biz bu e, formülasyonların çok daha sonraları ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Ve hatta işte elimizde o dönemde farklı şehirlerden, farklı bölgelerden değişik formülasyonlar geliyor. Şimdi biz yeni ahit, şu bir kitap dedik. İşte bu yeni ahitte ve Pavlus teolojisinde teslis formülasyonu önemli. ilk şey Tanrı inanışları teslis doktrinidir Hristiyanların. Ama bir başka bir şey çok ön plana çıkıyor. Paulus Mesih öğretisini, İsa Mesih öğretisini, Tanrı'nın oğlunu çok ön plana çıkarıyor. Bugün özellikle Batı dünyası, Katolik kilisesinde teslisin ikinci şahsı, yani oğul, yani İsa Mesih çok ön plandadır. Ama bizim topraklarımızda ya da işte bu bölgeye yakın olan yerlerdeki Doğu Hristiyanlarında, bilhassa da Ortodoks Doğu dünyasında, Baba Tanrı ön plandadır. Şimdi Teslis'te bir baba var, bir oğul var, bir de kutsal ruh var. Çeşitli adlarla adlandırılmışlar dönemler boyunca. Mesela İslam felsefesi dersi almışsınızdır ya da alıyorsunuzdur. Çok ilginçtir. Ortak, işte Klasik İslam, İslam ilimlerinin zirvede olduğu, İslam felsefesinin zirvede olduğu 10. 11. 12. yüzyıllarda Arapça konuşan Hristiyan yazarlar Teslisi çok değişik kelimelerle ifade etmişler. İmnet Tayyip vardır, mantıkçı. O kadar mantıkçı bir insan ki e, Siz bir mantıkçıdan ne beklersiniz? Hep akıl demesini beklersiniz. Mesela teslis, baba, oğul ve kutsal ruh. Aklınızda bunu tutun. Arapça bunu e, el ak el-akil ve el-ma-akul diye adlandırıyor. Yani akıl, aklın kendisi baba. Akletme işini yapan oğul ve akledilen olarak kutsal ruhu e, ta, e, tarif ediyor. Başka bir Hristiyan, Arap yazar, e, yine aynı dönemde Arapça konuşan, felsefe e, fazlasıyla vakıf, vakıf insanlardan biri. El-alim, el-alim ve ma'lum diye açıklıyor mesela teskisi. Bu kadar farklı isimler alıyor. Bundan önceki dönemlerde mesela her zaman baba ve oğul kutsal ruh demiyorlar çeşitli e, tan, ilahi isimleri kullanıyorlar. Mesela Hakim, cevat gibi böyle üçlü isimleri yan yana getirerek üç tane ismi böyle formül e, böyle e, terimler, ifadeler ifade biçimleri kullanmışlar. Ama esas olarak bizim kastettiğimiz teslis deyince Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Şimdi Baba e, gelen itibarıyla her dinde rastladığımız şekilde yaratıcı tanrı. Ama mesele Hristiyanlıkta 3 tane tanrı e, gündeme geldiğinde daha doğrusu 3 tane tanrısal ve yön gündeme geldiğinde bizi ilgilendiren özellikle Müslümanlar olarak bu üçünün arasındaki ilişki kimin sebep, kimin yaratıcı olduğu e, kimin önce geldiği, illaki bir öncelik görmek istiyoruz biz felsefe ve işte mantık okuyan insanlar olarak. İşte doğu kilisesi doğu geleneği, babayı her zaman sebep, illet ilk yaratan kişi olarak sunmayı tercih ediyor. Ee, doğal olan da hani belki bize göre doğal olan mantığın e, gerektirdiği şey buyken Pavlusçu Hristiyanlığı tamamen benimsemiş olan Katolik dünyada Çin dünyası, Batı dünyası ise İsa Mesih'e, Tanrı oğluna e, vurgu yapıyor. Bütün bu Pavlusçu şeyin derdi bu e, Hristiyanlığın. Şimdi e, bunu aklımızda tuttuk. Yeni Ahit'te testesin izleri var formülasyonu yoksa da bahsediliyor. Ve yeni ahitte Paulus'un imzası var. Paulus da testis doktrinine çok önemli ve bunun için de mesih doktrinine çok önemli. Peki bunlar ne zaman ortaya çıktılar? Nasıl kullanıldılar? Bu konsil dediğimiz şeyler ne? Hristiyanlar Hz. İsa'nın öğretisini şifahi bir şekilde muhafaza ettiler. Ondan sonra biliyorsunuz 60 ve 110 hatta 150 yılları arasında öğrencisi olduğunu iddia edenler Luca gibi. ki, Halbuki Luca e, Paulus'un öğrencisidir. E, ya da işte havari oldukları düşünülen Matta ve Yuhanna ki onların bugün aslında o isimde olan havariler olmadıkları Onların talebeleri olduğu ispat edilmiştir. İşte bu şahıslar tarafından daha sonra kaleme alındığını biliyoruz. Zaten İncil, Yohanna'ya göre İncil, Matta'ya göre İncil, Markus'a göre İncil diye adlandırılır. Göre diyor bakın dikkatinizi çekerim. Yani onların yazdıkları, onların hatırladıkları, onların kaleme aldığı metinlerdir. Ellerinde bu İnciller vardı. Başka başka İnciller vardı. Ortak bir musaf yoktu. Kesin kabul gören ve kendi inançlarını ifade etme özgürlüler yani dediğimiz gibi kurus kilisesinin kullandığı ayrı bir formül vardı. Ancak zamanla teoloji geliştikçe bir de Hristiyanlık her zaman felsefeyle iç içe oldu. Bunda da en önemli merkezlerden biri İskenderiye, ikincisi Antakya'ydı. Yeni Platonculuğun merkezi olan İskenderiye ve bunun yansımalarının yaşandığı, gözlendiği Antakya'da Hristiyanlar felsefeyle çok derinden bir ilişki kurdular. Bunun sonucunda da... Kelamda gelişme gösterdiler. Tıpkı bizimkine benziyor. Şimdi kim kimi nasıl etkilemiştir, bunlar derin konular. Ee, ama şey izlerine biz çok rastlıyoruz. Yani yeni Platoncunun etkilerine e, çok rastlıyoruz. Özellikle İskenderiyede. Mesela bu İskenderiyede. 325lerde, 321lerde diye bir rahip çıkıyor. Aslında Arhus düşük seviyede bir rahip, yani üst kademede değil kilisede. de. İskenderiye kilisesinin psikopusu, rahiplerin teslim anlayışını. Formüle etmelerini istiyor, Yani tam olarak bilemiyoruz ama herhalde siz kilisenizde ne öğretiyorsunuz, öğretinizi bir e, kağıda kaleme dökün, bize bir gönderin diyor. Herhalde bir kontrol etme işlemi yapmak istiyor. Bu da o dönem İskenderesinde bir tartışma e, ortamının çıkmasına sebep oluyor. Mesela bu Arjus, e, Arjus şey yapıyor. Hristiyan yani oğulun testisinin ikinci şahsının baba ile aynı özden olmadığını, baba ile eşit seviyede olmadığını, onun gibi olmadığını söylüyor. Bu aryüzcü doktrin büyük bir tartışma yaratıyor ve yüzyıllar boyunca pek çok kişiyi etkileyecek. Mesela modern dönemde aryüzçüler olmuş, mesela Newton Isaac Newton'ın destek, Arjüs'ü Arjüs öyle de çok olmuş ama Arjüs taraftarı olduğu e, teslise aslında şimdiki Hristiyanlar gibi bakmadığı söylenir. Bugün Üniteryenler ya da Quakerlar biraz da olan e, üçlü bir teslis anlayışını mesela kabul etmezler. Bugün işte bu modern şeyler e, Hristiyanlar Arjüs'ün takipçileri olarak kabul ediliyorlar. Arjüs yüz, 4. yüzyılda 325'lerde dedi ki desem ikinci unsuru oğul, babayla eşit seviyede değildir. E, neredeyse yaratılmıştır ifadesini kullandı. Şöyle dedi, biz bunu şuradan anlıyoruz. E, oğul yaratılmadan önce bir zaman vardı dedi. Şimdi Tanrı olması için bir varlığın ezeli-ebedi olması lazım. Ondan önce bir zamanın olmaması lazım. Bütün teolojinin şeyin işte kabul ettiği ilk öne şeylerden biri budur. Tanrılık, uluhiyet vasıflarından biri ezeli ebedi olmaktır. Arys dedi ki oğul yaratılmadan önce bir zaman vardı. Yani esasen özetle yapmak istediği şey o dönem Hristiyanların oğulu Tanrı haline getirmesine bir itirazdı kilisede, de önce bir tartışma ortamı yarattı bu düşünce. Daha sonra yayıldı Hristiyanlar arasında ve o dönem Hristiyanlığı kabul edip zamanla Bizans'ın Doğu Roma'nın resmi dini haline getiren Konstantin Hristiyanlar arasındaki bu tartışmanın büyümesini istemedi. Yöneticilerin tek derdi düzenin, dirliğin bozulmamasıydı. Bir de Hristiyanlık çok hızlı ve kuvvetle güçlenen bir dindi. İmparator Hristiyanları kontrol altına almak ve onları kullanmak istiyordu. Yalnız Konstantin gerçekten Hristiyanlığı benimsemiş bir imparator olarak kabul ediliyor. Hristiyanlar açısından da bu deneye hizmeti dokunmuş imparatorlardan biri. Şimdi o 325 yılında İznik'te piskoposları topluyor. Ee, yalnız düşünün o zamanın şartlarını ee, Bizans İmparatorluğunun bütün taşıma ve posta imkanları ulaşım araçları psikoposlara tahsis edilmiş bununla birlikte yine de e İmparatorluğun her tarafından her bölgesinden psikoposun konsile katıldığını düşünemeyiz bu e mantıklı değil e dolayısıyla her şehrin aynı oranda aynı kişilerce aynı sayıda din adamı tarafından e temsil edilmediğini düşünüyoruz e ama izdikte olan şu İznik'te bir şekilde bir kere teologlar tartışıyorlar, e, meşhur şahıslar var, e, vakit kalırsa değiniriz. Ama İznik'te bir şekilde bir görüş hakim oluyor ve e, Konstantin'de bu görüşe bu görüşü onaylamak, bu görüşün arkasında durmak zorunda kalıyor. Burada siyasetin, işte Hristiyanları bir arada tutmanın ve şehirler arası mücadelenin çok etkisi var. Hristiyanlık tarihinde Antakya, İskenderiye, Kudüs, İstanbul, daha sonra Roma hep birbiriyle yarışacak. Yani hep ilk belirleyici temel etken, kelam, teoloji olmamış Hristiyan inanç sisteminin şekillenmesinde. Daha çok siyaset, politika olmuş. Sosyal zemin olmuş. İznik konsili kendine, kendine en büyük görev olarak aryüzü aforoz etmek vazifesini seçiyor. Aryüzü aforoz ediliyor ve İznik'ten şu sonuç çıkıyor. İlk evrensel konsildir. Yani her kilise tarafından kabul edilen ve çok kişi tarafından katılım sağlanan. Konsil anlamında evrensel. A, e, i̇znik'ten şu sonuç çıkıyor. Bunu not alıyorsanız şey yapın. İznik eşittir. E, 325 İznik konsili. E, oğul baba ile aynı özdendir. Yani şu anda testis'in iki unsurunun ilişkisini tanımladık. Oğul baba ile aynı özden. Aralarında hiçbir fark yok. E, tabiat olarak öz olarak aynılar. Bunun için grekçe bir tabir kullanıyorlar. Homo osios. Homo aynı demek. Uzios, öz demek. Bizim öze de benziyor. Belki de oradan gelmiştir. Böyle hatırlayın. Dediğim gibi not alıyorsanız. İznik 325 İznik konsili bir ok çıkarıyoruz. Ee, şey Oğul ile baba aynı özdendir. Bunun da ifadesi, teolojik ifadesi. Homo oosios, uzios. Aynı özden ifadesi. Şimdi İznik hemen kabul görmedi. İmparator zorladı tabii. Kiliselerin aynı görüşte birleşmesini istedi ama İznik'te bunlar oluyorken bizim Süryani yer diye bugün adlandırdığımız e o gelenek, o günkü adlarını şimdi ne desek bilemiyoruz. Çünkü mesela Yakubi desek, Yakubi adını daha sonra aldılar. Miafizit, Monofizit desek bu, bu tanımlamayı daha sonra aldılar. Doğu Hristiyanları diyelim. İşte bugün Ermeni dediğimiz, Süryani dediğimiz, işte ya da o dönemde Kapadokyalı kilise babaları neye inanıyordu? Hemen İzni'nin bütün İmparatorluğa yayıldığı, İznik kurallarını, sonuçlarını, Hristiyanların duyduğunu, bunları öğrendiğini kabul edemeyiz. Çok afaki şeyler bunlar. Yani konsivler olmuş ama bütün Hristiyanlar bundan haberdar olmamış, bunu demek istiyorum. Bunun kanıtlarını, yeni yeni zaten bununla ilgili kanıtlar bulunuyor. Bize anlatılırken, Hristiyanlık tarihi verilirken böyle sanki çok şematik bir şekilde Hristiyanlar şurada toplandılar, şu sonucu çıkardılar gibi anlatılıyor. Halbuki uzun yıllar alan tartışmaları içeren ve Hristiyanların kolay kolay benimsemediği formüller bunlar. Bir şekilde kilise, o dönem o konsilde ağırlık kazanan psikoposlar bugünkü Hristiyanların kabul ettiği inanç sistemini bir şekilde hakim kılıyorlar. Ama çok ilginç, yani araştırılması gereken içinden çok şey çıkacak sorular var bu inanç sisteminin oluşmasında ve konsillerde. Şimdi e, İznik'te e, ben burada metni tamamen bıraktım. Metin şimdi e, kutsal ruh falan diye devam ediyor. E, anlattıklarımıza not alalım. E, İznik'te Oğla babanın ilişkisi tartışıldı. Zamanla kelam ilerlediğinde, ilahiyat ilerlediğinde bu sefer kutsal ruh müptemeye geldi. Aslında kutsal ruha tanrı ifadesini rastlamıyoruz ilk dönemde. Bile bakın çok geç Hz. İsa'dan 300 yıl geç Hz. İsa'nın vefatından sonra 300 yıl geçmiş. E i̇nsanlar bir kutsal ruhtan bahsediyormuş. Ruh diye bir şeyden bahsediyormuş ama onu tanrı diye almıyorlarmış. 380'lerde, 70'lerde yazan Kapadokya'da bir kilise babası var Nazianzus ve Gregory. Mesela Gregory diyor ki biz hep kutsal ruh diye bahsettik Tanrı'nın ruhundan e, ama onu diyor Tanrı diye algılamadık, e, ifade etmedik. E, aslında o Tanrı'dır diyor, ortaya böyle bir şey çıkarıyor ve o dönem bazı teologlardan da destek alıyor. Ve 381'de İstanbul konsili toplanıyor. İmparator yine bir ihtiyaç hissediyor Hristiyanların problemlerini çözmek için. Bu konsilde Gregory çok etkili. Kapadokya'dan geliyor bugünkü şey Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin yerinde o küçük oya orada kendisinin yeniden diriliş kilisesi var varmış zamanında burada vaazlar veriyor ve o dönem insanları Arjus'un öğretisinden soğutmaya bakın Arjus hala etkili 50 yıl aradan sonra ve insanları bugünkü Hristiyan Mertus'üne çekmeye onlara bunu hazırlamaya çalışıyor o sırada Gregory ve diğer arkadaşları kutsal ruhun tanrısallığını İstanbul konserinde formüle, formüle sokuyorlar o vakte kadar kutsal ruh tanrıdır biz buna inanıyoruz diye amentilerinde söylemiyordu Hristiyanlar o zaman İstanbul Konseyinin en büyük katkısı kutsal ruhun tanrısallığını ortaya koyması ne oldu teslisin 3 şahsı vardı İznik'te baba ile oğlun ilişkisini açıkladık açıkladılar ee, İstanbul'da ise kutsal diğer iki şahsın ilişkisini açıkladılar. O zaman İstanbul'da teslis doktrini tamamen açıklandı. Üç şahıs teslisteki üç şahıs aynı özdendir. Üçünün de özünde bir farklılık yoktur. Fakat bu üçünün hipostazı farklıdır. Hipostazı diye bir şey. Hipostasis grekçeden geliyor. E, felsefi bir terim. Reciburen basitleştireceğiz. Ama şu demek. Ee, tek tek bireyler, bireylerin sahip olduğu özellikler. Şunu demek istiyorlar, bir tane ilahi bir varlık var, ilahi bir güç var ama bunun üç ayrı veçhesi var, yönü var. Ee, babalık yönü var, oğulluk yönü var, kusar ruhluk yönü var. Yalnız bu üçü aynı özden, şahısları farklı, şahısa persona tabiriyle ifade edilen şahıs özelliklerine ee, çok önem veriyorlar. Ee, i̇şte Arapça yazdıkları dönemlerde e, bir cevher dediler. Cevher vahit. E, fakat e, şey üç tane şahıs uknum dediler Arapça buna. E, selaz uknum, ekhanim ya da. E, dolayısıyla bugün tek, üçte birlik, birle üçlük dediğimiz teslis bir öz fakat üç ayrı şahıs üç ayrı hipostaz kabul eder. Şunu yapmış oldular e, ilahi varlıkta, ilahi güçte üç ayrı şey belirlediler ve hepsine tabiri caizse ayrı görevler ithaf ettiler. Dediğimiz gibi doğu geleneğinde baba her zaman sebep ve illet oldu. Belirleyici ilke oldu. E, ama şey bir mesela oğlu yeryüzüne gönderen baba. Kutsal ruhu gönderen baba. Dolayısıyla aslında bir şekilde Hristiyan inanç sisteminde babanın, baba tanrının sebep, illet, neden olduğunu görüyoruz. Ama Hristiyanlar tarihte de bugün de hiçbiri birbirine sebebi değildir. Yani hepsi ezeli ebedi tanrıdır diyorlar. Bununla birlikte biraz sonra göreceğiz. Kutsal ruhun çıkışı meselesinde mesela babadan mı çıktı, oğuldan mı çıktı bunu tartışıyorlar. Şu, dedik ki 325 İznik konserinde Teslisin 2 unsuru 381 kare şey İstanbul konsilinde Teslisin 3 unsurunu anlattılar. Şimdi İznik olduğu, İstanbul olduğu 431 yılında Efes'te bir to, e, konsil toplanıyor. 431. Bakın 50 yıl geçmiş aradan. Ve bu Efes'in toplanma nedenlerinden biri de ağır gibi bir şahıs çıkıyor 400'lerde. E, Arius gibi adı Nestorius ve şeyini, Antakyalı aynı Arius'un yetiştiği Antakya ekolünden bir zihninizde Antakya şehri İskenderiye şehri olsun Konstantinopolis olsun bunlar üçü yarışıyorlar o dönemde kısmen Kudüs kısmen Roma, Roma henüz güçlü değil ortada değil işte Antakya ekolünden gelen Nestorius Aryus'a benzer bir şey söylüyor aslında Aryus'cu değil ama şunu söylüyor Meryem diyor Tanrı annesi değildir ve bu görüşünü reddetmek, onu aforoz etmek için Efes konseri toplanıyor. Şimdi Nestorius, Meryem tanrı doğurmamıştır, Meryem insanı doğurmuştur dedi. Tamam, normaldir. Burada problem nedir diyeceksiniz. Nestorius ve onun takipçileri, bugün Nesturi ya da Nasturi kilise dediğimiz Hristiyanlar, İsa Mesih'te iki tabiat vardı. Beşeri ve ilahi iki tabiat. Bunlar birbirinden ayrıydı. Ayrı ayrı önemliydiler. Bir hastada eşeri tabiat, insan tarafı önemlidir dediler. Antakya ekolü Mesih'in insani tarafını ön plana çıkardı. Ama bugün gelin görün ki Hristiyan dünyada genellikle Mesih'in ilahlık tarafı ön plana çıkarılır. Bu Pavlus'un da yaptığı bir şeydir. Özellikle işte Katolik dünyada Mesih'in bu dünyadaki hayatı çok fazla önemli değildir. O böyle göklerdeki tanrıdır daha ziyade. Şimdi Nestorius dedi ki Teotokos diyemeyiz Meryem'e. Teo e, tanrı demek, tokos doğuran demek. Biz onu Anthropototokos deriz yani insana doğuran. Ya da Christotokos, Mesih'i, Christ, e, Christo'yu doğuran e, dedi, deriz dediler. Şimdi Nestorius çok karışık o dönemler. İskenderiye ve Antakya arasında çekişmeler var. İskenderiye'de o dönem böyle şeytana pabucunu ters giydirecek bir piskopos var, adı Cyril ya da Kiril. Siril bir şekilde bir sürü hamleden sonra baskın çıkıyor ve Efes'te Nestorius'un aforoz edilmesine ve Meryem'in Tanrı annesi olarak ilan edilmesine sebep oluyor, neden oluyor. İmparator o dönem Sirilci oluyor. Ama o detaylara bir baksanız, şehirler arası, dirişimlere, e, e, Hristiyanlar arasındaki tartışmalara... Şimdi diyeceksiniz ki bana hep sorulan bir soru, tamam İsa Mesih bir şekilde gelmiş yeryüzüne. Hem ilah tarafı var hem insan tarafı var. Ama bu detayları niye tartışıyorlar? Mesela Arapça yazan Hristiyanlara bir baksanız, ilahi tarafında şu nasıl olmuş, işte Beşiri tarafında nasıl olmuş, çarmıhta kim ölmüş, nasıl ölmüş... E, o kadar detaylı tartışmaları var ki şunu, şunu tartışıyorlar arkadaşlar şunun için tartışıyorlar e, bu dinlerin esas amacı kurtuluş tamam bizde de bizde mükemmel olmak işte cennete ulaşmak derdindeyiz ama İslam bu yola cennete ulaşırken ki yola çok önem veriyor yaşadığınız hayata çok da şeyinde değiliz işte Yunus Emre'nin dile getirdiği gibi hani biz bu dünyada iyi yaşayıp e, Müslümanlar olarak nefesimizi vermeye odaklanmışız Tabii ki cennet şey olması çok istenen bir şey. Ama esas birinci hedefimiz değil. O Hristiyanlarda, diğer Mezopotamya dinlerinde, özellikle işte mecusilik, Maniheizm haftaya galiba göreceğiz, sabiiyelikte, esas hedef insanın kurtuluşu. Yani şunu soruyorlar, bu insan dünyaya geldi de sonu ne olacak? Biri onlar kıyametin çok yaklaştığına inanıyorlardı. İlk dönem Hristiyanları da öyle. Hep insanın kurtuluşuna odaklandılar. Şimdi siz insanı nasıl kurtulacağını soruyorsanız, sizin için yeryüzüne indirilen örnek Tanrı var ya İsa Mesih. Onun hayatı sizin için önem kazanır. Antakya Kilisesi bu yüzden tarihe çok önem vermiş. Mesela oradan değerli tarihçiler çıkmış. İsa'nın bu dünyada yapıp ettiklerini önemsiyorlar. Tarih algıları öyle. Bununla birlikte İskenderiye daha çok metafizik taraflarını önemsemiş. İsa'nın tanrı olduğunu, kelam olduğunu söylemiş. Ve beşeri hayatıyla fazlaca ilgilenmemiş. Mesela teolojide onlar tartışmaları daha çok önemsemişler. Tarihe fazla önem vermemişler. Bize detay gibi gözüken, yüzeysel gibi gözüken sebeplerin Hristiyanlar açısından anlamları var. Yani İsa Mesih'in tabiatları konusunda on, bize detay gibi gözüken şeyler bu dinde önemli bir yere oturuyor. Şimdi Efes'te Nestorius azledildi. Ee, Meryemin Tanrı doğuran olduğu söylendi ne oluyor gitgide Mesihin Tanrılığına bir şey çıkıyor bir vurgu ortaya çıkıyor gide gide daha e, bugün de e, Hristiyanların yani e, Hristiyanları belirleyen en önemli şeylerden biri Mesih inancıdır. Bu Mesih inancının gittikçe şekillendiğini, kuvvetlendiğini görüyoruz. Şimdi tartışmalar bitmiyor. Teologlar birbiriyle tartışıyor. Doğu başka bir şey söylüyor. Doğullar kendi aralarında ayrılıyorlar. 451'de Kadıköy konsilinin toplanması gerekiyor. 20 yıl sonra 431'de Efes vardı. 451'de Kadıköy. Kadıköy konsilinde çok önemli bir şey söyleniyor. Bu çok önemli çünkü Hristiyanların birbirlerinden ayrılmalı, ilk ayrışmalarını e, sebep olan olay bu. İsa Mesih'te iki tabiat vardır. Beşeri ve insani, şey ilahi. İkisi de önemlidir. İkisi de aynı derecede. İsa Mesih %100 tanrı, İsa Mesih %100 insan. Bunu ayırt edemezsiniz, bunun bir tarafını şey yapamazsınız diyorlar. Şimdi e, bugünkü Katolik dünya, Protestan dünya, Ortodoks dünya köyçtür. Bundan sonra Kadıköycü ve Kadıköy karşıtı diye Hristiyanlardan bahsedeceğiz. Bugün Hristiyanların çok çok büyük bir kısmı İsa Mesih'in iki tabiatının aynı derecede önemli olduğuna inanır. Bununla birlikte Süryaniler, eee, Kıptik Hristiyanlar, Kıp Kıp Koptiler diyoruz onlara, değil mi? yanılmıyorum. Mısır'ın yerli Hristiyanları bir de o Kıpti kiliseye bağlı olan Etiyopyalılar İsa Mesih'in ilahi tarafının beşeri tarafını emdiğini absorbe ettiğini böyle yani ilahi tarafın çok ön planda olduğunu beşeri tarafın tabiri caizse talihi böyle farazi olduğunu söylerler. Biz bu Tek tabiata, beşeri tabiata vurgu yapanlara tek tabiatçı. Geride kalan herkese, kadiköycülere ya kadiköycü ya iki tabiatçı diyoruz. Metinde görürsünüz, başka okuduğunuz yerlerde karşınıza çıkar. Tek tabiatçılar miyafizit ya da monofizittir. Fiziz, Yunanca e, tabiat, doğa demek. Yani tek tabiatı var i̇slam Zihin diyorlar. Diğerleri de diafizit, dio iki demek Yunanca'da ya da e, di, e, di, e, diyafizitçidirler. İki tabiatçılar, tek tabiatçılar. Dediğim gibi bunlar bize afaki, farezi görünebilir ama bu kiliseler, bu Hristiyanlar bütün bir teolojilerini bu tek tabiata ve iki tabiata e, hasrettiler, bunun üzerine bina ettiler. Orta çağda işte Arapça yazan Hristiyan e, yazarların eserlerine bir baksanız e, o kadar detaylı bir şekilde açıklıyorlar ki esas gaye şu ben size şöyle özetleyeyim şimdi insanın kurtuluşu önemli bu insan nasıl kurtulacak İnsanın kurtulması için testisinin ikinci şahsı oğul kendini feda etti yeryüzüne geldi ve insan oldu insan vücuduna büründü çünkü insanlara örnek olmak için onlara mesajı getirmek için onlara doğru yolu göstermek için Dediğim gibi size eğer iki tabiatçıysanız İsa'nın bu beşeri tarafını çok önemsersiniz. Ama tek tabiatçıysanız sizin için Tanrı İsa'nın, ilah İsa'nın yaptıkları önemlidir. İşte bunlar kurtuluş anlayışları için önemli. E, 451'deyiz bakın hala Kadıköy'de. O döneme kadar Hristiyan inanç formülleri oluşa geliyor. Hala tek tek önce teslisi açıkladık. E, aynı özlendir dedik üç şahıstır dedik. Sonra ne dedik? İsa Mesih'e geldik. İsa Mesih iki tabiatlıdır dedik. Bugün kilise, ortodoks, dünya bunu kabul etti. Diğerleri ayrıldı. Tek tabiatçı oldu. Tamam. Şimdi İsa Mesih'i hallettik. Geriye ne kaldı? Üçüncü unsur. Kutsal ruh. Yavaş yavaş teoloji geliştikçe bu arada anlatamıyoruz maalesef vakit azlığından. Bu tabiatlarda falan, bu açıklamalarda Platonculuğun, özellikle yeni Platonculuğun, daha sonra işte bir dönem Aristoculuk gündeme geliyor. Çok fazla etkisi var. Yani Hristiyan kelamında, teolojisinde e, felsefe çok önemli. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız. E, böyle kısaca geçtiğimiz şeyler gerçekten teolojik tartışmaların, gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmış şeyler. Yalnız yine hiç e, aklımızı bir tarafından çıkarmayalım. Konsilleri imparator topluyor. E, bu konsillerde imparatorla aynı görüşte olan psikoposlar etkin oluyor. E, bazı görüşler ya da işte aykırı görüşler bastırılıyor. Ve insanları artık dönem dönem zorla bu amel inanç sistemi e, zorla kabul ettiriliyor. Evet, şimdi İhsan de hallettik. E, kutsal ruh var. Şimdi kutsal ruhun, e, kutsal ruhu biraz derinlemesine tartışmaya başlamışlar. Gün, yani insanlar mesela bu, bu konuyla ilgili yazdıktan sonra bir kelamcı, öbür eserini kutsal ruh hakkında yazmaya karar veriyor. Böyle böyle birisi bir eser yazıyor, diğeri onu reddediyor ya da onu onaylıyor. Bu şekilde kelam kitapları çoğalıyor. Şimdi kutsal ruhun e, kimden çıktığı, yani baba ve oğlunla ilişkisi gündeme gelmiş zamanla. E, Doğu Kilisesi babayı her zaman ön plana çıkarmış. Bunu aklınızda tutun. Baba böyle arke, yani ilk şey neden, illep, sebep e, bir hiyerarşi varsa eğer testiste Baba Monark'tır diyorlar. Yani baş, yani ailenin başı. Bunu bir aile gibi göreceksek. Oğul tamam, hadi oğul da e, ikinci seviyede diyelim. E, peki bu kutsal ruh nedir? Bunun işi, işlevi nedir diye şey yapıyorlar, tartışıyorlar. Ve zamanla şu ortaya çıkıyor. Doğu Kilisesi kutsal ruhun direkt babadan çıktığını söylüyor. Baba tek illet ya, en önemli figür ya. Ama Batı Kilisesi, e, Katolik Dünya hem oğuldan hem babadan çıktığını söylüyor. Katolik dünya için esas mesele İsa Mesih'in önemi. ikinci şahsın. Onlar ikinci şahsa çok fazla vurgu yapıyorlar. Ee, ve zamanla daha önce bunun temelleri atıldı ama 1054 yılında 1050'ler diyelim. Katolik dünya ve ortodoks dünya birbirini reddediyor. Aforoz ediyor. Esas sebebi de fili yok denen o kutsal ruhun çıkması meselesi. E, fil e, şey o oğul anlamında oğuldan da çıktığını söylüyor katolikler. Doğullar sırf babadan. Katolikler hem oğuldan hem babadan çıktığını söylüyor. Bunda da esas amaçları oğula vurguda bulunmak. 1054 yılında biz Katolik ve Ortodoks dünyanın ayrıldığını görüyoruz. Bir dersin ikinci kısmında hızlıca yine geçeceğiz. Bir de protestanlar nasıl ayrıldı onu söyleyeceğiz. Şimdi tamam. Teslis doktrini bu şekilde oluştu. Ama bir daha tekrar edelim. Tesliste bir baba var, oğul var, kutsal ruh var. İncil'ler bize açık formüller vermiyor. Hatta İncil'lerde e, İsa Mesih'in insanoğlu olduğu olarak adlandırıldığını görüyoruz. Yine de ben babayım, baba bendedir, beni gören baba gibi, ol, e, babayı görmüş gibi olur şeklinde ifadeler var. Ya da baba beni göndermiştir şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla biz bu testis anlayışının İncililerde kökeninin olduğunu ama zamanla, teolojik gelişmelerle şekillendiğini, bunda da konsillerin çok çok önemli olduğunu bilelim. Ee, evet, bir, birinci doktirini anlatmak için bütün bunları söyledik. Tanrı anlayışı, Hristiyanlıkta da e, şeydir, testisidir. Testis'in unsurlarını anlattık. Şimdi ikinci doktirin Enkarnasyon ya da inkarnasyon dediğimiz tanrının, tanrısallığın, tanrının ikinci unsurunun, oğlun bedene bürünüp yeryüzüne inmesi, beden almasıdır. Enkarnasyon, Karnas, karnal, karnal dediğimiz zaman mesela bedene ait şeyleri anlarız, oradan hatırlayın. En olunca böyle üstünüze alıyorsunuz, Yunanca'da içinde demek en, beden kazanması şeyin, e, oğlun. Şimdi oğul insan olup yeryüzüne indi. Beni, baba gönderiyor onu. Yani baba beni gönderiyor diyor. Ama o zaman nasıl ikisi aynı ve eşit güç oluyor? Bunu bizim anlamamız çok zor. Babanın onu onu gönderdiğini hep vurgu yapıyor İsa Mesih. Şimdi bu yeryüzüne gelmiş. Kutsal ruhun ilham etmesiyle Bakire Meryem'den doğmuş İsa vardı ya Nasıralı İsa. Ona biz artık Mesih diyoruz. Mesih yani formüle edersek İsa artı Tanrı oğlu demek. Şimdi arada Mesih diyorsunuz, bazen İsa diyorsunuz diyeceksiniz. İsa dediğimizde Meryem'den doğan, eee işte %100 Yahudi olan, çok büyük ihtimalle Esmer, işte şeyli, Semitik özellikleri olan hani Filistinli olan bir şahıs doğan, yeryüzünde yürüyen işte arkadaşlarıyla dolaşan Hz. Yahya tarafından vaftiz edilen, Hz. Yahya'nın teyzesinin oğlu Hz. Zekeriya'nın eşinin yeğeni olan İsa'dan bahsediyoruz. Mesih dediğimizde Mesih gönderilen hani yağlanmış insanlara gönderilen kişi demekti ya e, Tanrı oğlunun yeryüzüne gönderilmesini kastediyoruz. Dolayısıyla bedeni olan beden kazanmış insan e, bedenindeki şeyden bahsediyoruz Tanrı'nın oğlundan. E, şimdi artık insan Mesih var karşımızda. Sadece insan yok. Bir de Tanrı oğlu aynı zamanda hem de Tanrı oğlu hem de Mesih. E, Özetle şu, baba ve bütün teslis iradesi Tanrı'nın oğlunun yeryüzüne gönderilmesine karar veriyor. O da İsa Mesih şeklinde, Bakire Meryem'den doğuyor. Ee, amaç şu, esas gaye, Tanrı o kadar merhametli, o kadar sevgi sahibi ki insanların günahlarına kefaret olsun diye oğlunu feda ediyor ve yeryüzüne gönderiyor. Hatta bazen Hristiyanlar bunu fidye doktriniyle açıklarlar. Hz. İsa şeytana verilmiş bir fidyedir. Şeytan durulsun, etkisiz hale getirilsin, insanlar kurtuluşa erdirilebilsin diye. Enkarnasyonun sebebi bu. İnsanları günahtan kurtarıp onlar adına kendini feda etmesidir. Önce tenezzül edip yeryüzüne iniyor. Daha sonra kendini feda ediyor. Nerede? Çarmıhta. Şeyle, enkarnasyona, enkarnasyonla çok bağlantılı, ondan hemen sonra gelen bir doktrin ya da doktrinin bir parçası da çarmıh inancı. Çarmıhta ölüm. Ee, dediğimiz gibi enkarnasyonla bağlantılı ilişkili. Şimdi biz diğer dinlerde, önceki dinlerde de e, kutsal özellikleri olan insanlara rastlıyoruz insanların yeniden dirildiğine dair şeylere rastlıyoruz. Bu Hristiyanlığın e, ilk ortaya attığı çok radikal, çok değişik bir şey değildi. Ama Hristiyanların ki şu açıdan çok radikal, e, birebir yani Tanrı teslisin ikinci unsurunun e, işte direkt beden kazandığını hatta işte çarmıkta öldüğünü daha sonra tekrardan dirildiğini ve yeryüzüne alındığını söylüyorlar. Yani çok açık bir şekilde bunu söylüyorlar. Bizlere radikal gelen şey de bu. Şimdi bu enkarnasyona uğrayan İsa Mesih işte bizce peygamberlik onlarca da tabi onlarca da bu dönem peygamberlik gibi bir şey yapıyor insanlara öğretisini getiriyor öğretinin merkezinde sevgi var Musa Kanunu'nun hiçbir zaman reddedeceğini söylememekle birlikte artık sanki ben yeni bir mesaj getirdim benimki sevgi merkezli bir mesaj diyor Hz. İsa. Havariyle birlikte dolaşıyor. Çeşitli mucizeler gösteriyor. Onlara öğretiyor bu dini. E, biliyorsunuz şey e, çarmıha geriliyor. E, Yahudiler onu sürekli şikayet ediyorlar. Dönemin Roma valisi Pontus Pilatus e, kendisini tutuklatıyor. Hep bilinen bir hikayedir. 12. havarisi Yahuda İskariot e, onun yerini söylüyor tabiri caizse e, ve buraya gitmeden önce Getsemane bahçesinde oturuyorlardı. Oturuyor Hz. İsa. E, kendisine bir titreme, bir korku geliyor ve daha önce de e, çarmıha imada bulunuyor. İşte beni diyor ceza, e, İsa insanoğlunu alacaklar, götürecekler diyor. Yani sanki bundan haberdar. Tanrı oğlu bundan haberdar. Ama bile, bile gidiyor. Mesela kendisini tutuklamaya geldiklerinde havarisi Petrus karşı çıkıyor. Kılıçla karşılık veriyor Roma askerine. Ee, kızıyor İsa Mesih. Yani mukadder olan zaten olacaktır. Sen neden karşı çıkıyorsun? Ee, beni alacak onlar diyor. Neyse çarmıha götürülüyor arkadaşlar. Ee, orada rivayete göre, geleneğe göre iki hırsızla Haydutun arasında üç çarmıh var, arasında çarmıha geliniyor ee, ve şey orada diyor ki mesela babasına baba baba beni neden bıraktın, neden terk ettin diyor. Bu işte teslis akidesinin açma çıkmazlarından biridir. Ee, baba kendini feda şey Tanrı kendini feda etti, yeryüzüne geldi. Tamam çarmıha gerildi. E o anda sen Tanrı değil misin? Neden babana yalvarıp da yardım istiyorsun? Mesela Yahudiler dalga geçiyorlar. Hadi baban seni kurtarsın o zaman diyorlar. Bunu Hristiyanlar açıklamakta güçlük çekiyor. Aslında kendi çaplarında çekmiyorlar. Şunu diyorlar, bütün bunlar Tanrı'nın iradesi altında. Ama bütün bunlar insan için yaşandı. İnsan bundan bir mana çıkarsın diye çarmıhta çok büyük manalar buluyorlar. Hz. İsa'yla birlikte mesela onlar da ileride öldüklerine inanacaklar. Vaftizi çarmıhın bir hatırası olarak yaşatacaklar. Dolayısıyla Hz. İsa'nın doğumu, ölümü bütün bunlar Hristiyan hayatının çok belli başlı köşe taşları. Şimdi çarmıhta ölüyor. Tabii bu şüpheli şey, şu tartışmaları doğuruyor. İşte ölen insan mıydı beden miydi? Acı çeken insan... Beşeri doğası mıydı, ilahi doğası mıydı? Bütün bunları detaylı bir şekilde tartışıyorlar. Şimdi Çarmıh da ölüyor ve öğrenciler tarafından kabre konuluyor. Kabirde üçüncü gün diriliyor. Hatta bunu iki tane Meryem'in, iki tane kadın sahabenin pardon havarinin şahit olduğu söyleniyor buna. Erkek havariler o kadar bekleyememiş, sabredememişler herhalde. Bu üç, iki kadın havari üç gün boyunca mezarın yanında beklerlerken bir gün mezarın kapağının açıldığını, bir meleğin orada oturduğunu görüyorlar. Melek onlara diyor ki biraz ileriye gidin, orada İsa Mesih'i şey olarak göreceksiniz. Dirilmiş olarak göreceksiniz ve arkadaşlarınızı çağırın, onlara haberdar edin diyorlar. İsa Mesih gerçekten dirilmiş olarak havarilerine gözüküyor. Hatta havarilerin dışında başkalarına da gözüküyor. Şimdi dirildi ya, mezardan çıktı ya, 40 gün yeryüzünde kalıyor. Ee, ve hatta bedenen gerçekten dirildiğini anlatmak için şey diyorlar havarilerden Thomas dokunmak istemiş işte sen gerçekten dirildin mi diye bacağına dokunmuş, eline dokunmuş dokunarak e, kalbi mutmain olmuş, gerçekten inanmış o yüzden mesela Thomas'ın imanını zayıf bir iman olarak görür Hristiyanlar diğer havariler e, Mesih'in bedenine dokunma ihtiyacı hissetmediler onun dirilmiş olduğunda baştan inanmışlardı diyorlar Şimdi e, sanki bu ikinci bir dönem, bu e, öğretisini tamamlıyor sanki Hz. İsa. E, daha sonra 40 gün sonrasında ya, e, göklere alınıyor gökyüzüne ve babanın sağ tarafına oturuyor. Şimdi e, şurası da ilginç. Enkarnasyon talihin belli bir döneminde oluyor. Bugün miladi 30 falan diye kabul ettiğimiz Hz. İsa 30-33 yaşlarındayken oluyor. E, önce önce neredeydi Hz. İsa? Önce oğul neredeydi? Oğul her şeyi biliyordu, ezeliyi, ebediydi, Adem'i, Adem öncesini de biliyordu. Ama tarihin bu döneminde bir ihtiyaç hissetti, insanların günahlarına kefaret olsun diye. Çünkü şimdi hemen bununla bağlantılı çarmıhtan sonra kefaret doktriniyle artık yüz yüze geldik, karşılaşıyoruz. Hristiyanlarda kefaret doktrini diye bir şey var. İnsan Adem ve Hava'nın günahını kendisinde taşıyarak, onun izini taşıyarak yeryüzüne geliyor. Birkaç dakikalık bir bebek bile asli günahla kirlenmiş Hristiyanlara göre özellikle de Katolik dünyaya göre Ortodoks Hristiyanlar insana daha olumlu bakıyorlar. Böyle bir günahın izinden bahsediyorlar ama bu büyük bir yük değil. Yani bu silinemeyecek bir şey değil. İnsan kurtuluşa erebilir, temizlenir. Daha böyle olumlu, pozitif ifadelerle müspet bir açıdan bakıyorlar insanın doğasını ama Katolik dünyasında bir da Aziz Ogast, Augustin tarafından ortaya atılan günah asli günah doktriniyle insan e, suçlu işte yaratılıştan e, sırtında bir yük taşıyan bir varlık olarak resmediliyor. Enkarnasyon insanı e, bu günah durumundan kurtarmak için olmuştu. Çarmakta keza öyle. İnsanı e, bir şekilde biraz temizliyorlar ve siz Hristiyansanız, enkarnasyona, çarmıha inanıyorsanız İsa Mesih sizin Günahlarınıza kefaret olmuş oluyor. Bu tamamen yüzde yüz temizlendiniz. Bundan sonra günah işleseniz de sizi etkilemez anlamına gelmiyor. Hep iyi bir Hristiyan olmak zorundasınız. Bununla birlikte dersin başında söylemiştik. İbadetlerin önemli bir yeri yok Hristiyanlıkta. Tamam iyi bir Hristiyan olmak için kiliseye gitmeniz, iyi bir cemaat olmanız gerekir. Ama bununla birlikte esas şey sizin iman etmenizdir. Hristiyan olmak... In, ve bunu e, e, açıkça söylemek, dil ile e, e, dile getirmek gerekiyor. Şimdi e, bu kefaret anlayışından bahsedik. Bir saniye. Örnekiden önce çıktı. E, şey, şimdi e, kefaret anlayışını söyledik. E, enkarnasyon ve çarmıh önemliydi. Bir diğer inanış e, şey, e, ölümden sonra direnişi şeyin. Bundan bahsettik de yani şunu demek istiyoruz. İsa Mesih'in ölümden sonra dirilip tekrar görünmesinin önemi nedir? Bu da Hristiyanlara bir şey söylüyor. Bunların hepsi Hristiyanların hayatını şekillendiren şeyler. Bu da insanlara bir model sunuyor. İnsanların yeniden dirileceğine işaret ediyor. Ve Hristiyanlar bu yeniden diriliş üzerine böyle çok detaylı teolojiler geliştiriyorlar. Ama özetle, bir onlara direniş olayını gösteren bir şey bu, İkincisi insanlara bu dünyadayken işte beden e, bedenden kurtulmayı, bedenin bu negatif şeylerinden kurtulup aslında ruhen yükselmeyi, e, şeyim e, kurtuluşu e, mümkün kılan bir şey, e, ses açık gözüküyor. Ses en sonda zaten kesildi dediniz. Onunla alakası yok. E, i̇nşallah gelir biraz bekleyelim. E, demin dediğim gibi şey, bütün vaftiz ya da diğer ibadetler hep İsa Mesih'in doğumunu, işte çarmaha girişini, yeniden dirilişini kutlamak için hep onun merkezinde onların sembolleri olarak üretilmiş. Ve bugün işte mesela e, Noel, Christmas İsa Mesih'in doğumu içindir. Ee, çarmıhta girilmesi ister döneminde hatırlanır. Ee, yükselmesi mesela Ağustos'ta şey yapılır tekrardan e, gökyüzüne çıkması. Bütün bunlar dini bayramlardır. Hepsinin anlamları vardır. Şimdi İsa Mesih e, babasının yanına çıktı. Sağına oturdu. E, ne oldu? Bundan sonra Hristiyanlığın hali ne olacak? Arkadaşlar e, Hz. İsa yarısından gittikten sonra Havariler bir aradayken bir gün havarilere e, kutsal ruh geliyor ve havarilere e, çeşitli yetenekler veriyor. Mesela kutsal ruhu gördükleri anda havarilere farklı dillerde konuşma yeteneği verilmiş. E, en önemli mucizelerinden biri bu. Bu, bu nedenle diyorlar, havariler e, çok geniş yerlere kadar yayıldılar, Hristiyanlığı anlatabildiler, pek çok müntesip buldular kendilerine diyorlar. Ve bugün bazı Hristiyanlar, Hristiyanlar da önemlidir böyle şeye, mucizelere inanırlar. E, kend, mesela çok böyle ermiş gördükleri şahısların başka bir dilde konuşabildiğini, çabucak işte bir günde, bir gece rüyalarında bu dil, dili konuşabildiklerini falan düşünürler. Bunların hepsi İsa Mesih gittikten sonra Kutsal Ruh'un Tabur e, havarileri gözükmesi olayından ilhamla anlatılır. Şimdi bir açıdan İsa Mesek gitti ama Kutsaru'nun dönemi başladı. Hristiyanlık bunu anlatıyor. Kutsaru havarileri el verdi. Bundan sonra bu din havariler ve onların geleneğini sürdüren kiliseyle yani gelenekle devam etti. Bir kere havariler çok ön plana çıkıyor burada. Niye? Çünkü biliyorsunuz incirleri de onlar yazdılar ya da onların öğrencileri. Bir de bundan sonra Hristiyanlıkta artık gelenek çok önemli olacak. Şöyle düşünün, havarlar kutsal ruhdan el aldılar ve bu havarlar gittikten sonra bu gelenek kiliseyle devam etti. Şimdi kutsal ruh o zaman Mesih'in işini tamamlayan bir figür gibi. Gerçekten de öyle ibadetlere baktığımızda mesela siz Mesih vaftiz oluyorsunuz. Mesih'i giyiniyorsunuz. Vaftiz Mesih'e giyinmek, Mesih'in bedenine bürünmek, onunla bir olmak anlamlarını taşıyor Hristiyanlarda. Özellikle de Mesih'i giyinmek diye bir tabir vardır. biraz da Süryani Hristiyanlığında. Şimdi siz Mesih'i ile bütünleştiniz. Gerçek bir Hristiyan oldunuz. Vaftiz biraz da şey, kiliseye kabul şeyiniz sizin. Tam bir Hristiyan aidiyeti kazanmanızın sembolü. Tamam Mesih'le bir oldunuz. Gerçek bir Hristiyan oldunuz. Ama vaftizin esas manasını, esas Hediyelerini size kutsal ruh veriyor. Başka ibadetlerde de böyle. Kutsal ruh şey yapıyor. Sanki baba ve oğulun işini tamamlayan, bunları mükemmelleştiren bir şahıs. Böyle hatırlayın. Yine genelleştireceğiz ama anlaşılır olsun, kolay olsun diye. Kutsal ruh kiliseyi temsil ediyor. Kutsal ruh Hristiyan'ı ruhen yükselten, ona güzel ahlak veren, ona böyle detaylı yollarda yardım eden, yardımcı bir güç. Ama İsa Mesih öğretiyi, bu dünyadaki esas mesajı getiren biriydi. Dolayısıyla artık biz İsa Mesih'ten sonra kursal ruhun döneminin ortaya çıktığını söyledik. Havarilerin ve ondan sonra havari geleneğinin kiliseyle sürdürüldüğünü söyledik. Kilisenin bu açıdan çok önemli olduğunu söyleyelim. Ee, ben sizden bir, bir dakika rica edeyim su içeyim Hatice Nur Ertu Ertürk Hanım ne yazmış adresle ilgili bir şey Tamam anladım. Ee, şimdi arkadaşlar tamam bu teslis inancı bir şekilde kilisenin etkisiyle kabul ettirilmiş diyeceksiniz. İyi ama buna hiç mi itiraz eden olmadı? Ee, bize şimdi e, hani bizim çok anlayamadığımız halbuki dinler tarihin amacı budur yani şeydir. E, anlamaya çalışıyoruz şimdi onları. Yine de tam nüfuz edemediğimiz bu inanç bütün Hristiyanlar tarafından aynı şekilde hep kabul mü gördü e, diyeceksiniz? E, hayır, e, ilk dönemde de çok itiraz eden olmuş. Ama ta mesela reform döneminde e, 16. yüzyılda Michael Servetus diye bir adam karşı çıkıyor. E, zavallı cayır cayır şey, e, yakılıyor engizisyon mahkemeleri tarafından. Modern şeyde de, dönemde de e, Uniterienler vardır. Bir de Quakerlar var. Bunlar protestan gruplar. Bunlar testisi kabul etmiyorlar. E, yani ama birebir ben kendim gidip konuşmadım. Çok detaylı böyle ifadelerine de bakmadım. Ee, herhalde yaptıkları şu, yani bu 1'de 3'lük, 3'te 1'lik şeklinde bir e, teslis formülasyonuna karşılar. Çünkü yine bizdeki gibi bir Hz. İsa onlarda peygamber gibi algılanmıyor. Eğer öyle algılansa bu insanlar zaten Hristiyan olarak kalmazlar. İslam'ı seçerler. Ama bugünkü kilisenin e, öğrettiği, dayattığı e, teslisi kabul etmiyorlar. Öyle düşünün. Ee, bakalım, araştıralım özel ilgi duyanlar içinde. Daha sonra bu konuya bakarız. Ama yani bu formülasyonun e, her, e, aslında uzun süreler Hristiyanları tatmin etmediğini bilelim hem ilk dönemde itiraz edenler olmuş hem de sonraki dönemde itiraz edenler olmuş. Şimdi bunlar doktrinin, inanç sisteminin belli başlı unsurları. Bir de böyle yan unsurlar var. Mesela Mesih unsuru biliyorsunuz. İsa Mesih bir daha gelecek. Bu Hristiyanların en önemli şeylerinden biri. İslam'da şeydir, tartışmalıdır diyebiliriz. Şimdi şeylerin amacı Hristiyanların İsa Mesih'in bir daha geleceğine, dünyanın sonundan önce ve kendisine inananlarla birlikte esas şeyin yani gerçek hayatı göstereceğini, yaşayacağına inanıyorlar. Ve ondan sonra kıyametin kopacağına inanıyorlar. Şimdi öyleyse İsa Mesih'in gelmesini bir daha bekliyorlar başka Mesih'likle ilgili ne söyleyebiliriz? İşte bu yeni dön son dönemde yeni dini hareketler dediğimiz, mesela Evanjelik gruplarda Mesih'in Kudüs'te karışıklık çıktığı zaman geleceğine inanılıyor. Şehudilerle de bu noktada anlaşıyorlar. İşte o en sonki kıyamet döneminde yaşanacak şeylere Armageddon savaşları diyorlar mesela. İşte bu işlenir fantastik kitaplarda ya da işte bazı filmlerde İncil'in yeni ahiretlerinde vahiy kitabı, Yahya'nın vahiy, vahiy kitabı mesela bu dönemden bahseder. Dolayısıyla onlarda böyle bir her zaman Mesih gelecek ve dünyanın sonu yaklaşıyor şeyi var. İlk dönemden itibaren Mesih'in yakın zamanda geleceğine inanmışlar. Çarmıhtan bahsettik. Çarmıh Hristiyanların, insanların kurtuluşunun sembolü. Hz. İsa bir e, kurban, mesela kurban kuzusu denir ona, kendini feda ediyor, çarmıhta işkence görüyor ve bazı Hristiyanlar bu şekilde şeytanla anlaşma yaptığını, şeytana fidye olarak kendini sunduğunu söylüyorlar, yalnız dediğim gibi sadece e, çarmıhta kurtulmuyor bu insanlar, daha sonra e, doğru bir Hristiyan olmaları lazım. Mesela vaftiz olup bu çarmıh olayını bir daha yaşamaları lazım. Şimdi Hristiyanlıkta cennet ve cehennem düşüncesi var. Yahudilikteki gibi değil. Yani Yahudilikteki tartışmalı ama açık değildi en azından. Araf anlayışı var. Kim Hristiyanlar Araf yani bu ortadaki şeye inanmıyorlar. Cennet ve cehennem bizdeki gibi somut böyle maddi ateş var. Cez ee, eza ve cefa var. E, cennette de işte e, hatsiz sınırsız nimetler var. E, yine bir yan şey olarak Hz. Meryem çok önemli. ilaç ve doktrinle ilgili. Hz. Meryem şimdiki genel şey olarak yani bütün Hristiyanlarca aslında Nessor yüzü aforoz etmişlerdi 431'de e, Tanrı annesi olarak kabul ediliyor. E, kutsal ruhun ilhamıyla vasıtasıyla İsa Mesih'in hamile olduğu söyleniyor. E, siz bu kutsal bakireden doğumu kabul etmek zorundasınız yoksa aforoz ediliyorsunuz. Kilise bunun e, tartışılmasına karşı çıkıyor. Yahudilerin bu konuda iftiraları vardı biliyorsunuz. Hristiyanlığın en önemli şeylerinden biri vurgularından biri Hz. İsa'nın e, mucizevi doğumudur. Hz. Meryem e, aslında çok çok önemli bir yer edinmiş Hristiyanlık'ta. Kimi zaman geçmiş diğer e, unsurları. Yani Latin Amerika kültüründe, Brezilya'da, Arjantin'de görürsünüz. Hz. Meryem çok ön plandadır. Onun ikonları, onun resimleri. O böyle şifa veren ya da aracı olan, şefaatçi olan, sanki sizin Tanrı'na ulaşabildiğiniz bir şey. Özellikle kadınlar çok... E, şey yapar. Bir de filmlerde falan hatırlayın hep Hazreti Meryem'e dua ederler. Daha çok dua edilen kişi odur. Aracı kılınır. E, mucizeler e, genelde ondan beklenir mesela Katolik dünya birebir böyle somut bir şekilde mucizelere yaşadığına inanıyor. İlgisini çekenler için Portekiz'de bir kasaba vardı Fatima diye. Orada Hazreti Meryem 3 kere göründü. Mesela oradaki şeylerden biri ona, orada Hazreti Meryem'in verdiği bilgilerden, kehanetlerden biri Papanın suikaste uğrayacağıydı. Yani bizim şeyi, Mehmet Ali Ağca'yı haber vermiş oluyor. İlginizi çekerse Ali Murat Yil'in Fatima diye bir kitabı var, antropolojik olarak inceliyor oradaki şeyi. şeyi, bir de görürsünüz böyle yani görmüşsünüzdür belgesellerden, haberlerden, Latin Amerika kültüründe böyle mucizeler, işte Meryem'in şefaatliği, aracılığı, şey unsuru önemlidir ama bizim doğu geleneğinde de önemlidir, Meryem ikonaları falan ortodoks kiliselerde önemlidir. Ee, öyle önemli bir figür. Daha çok dua ve ibadetin yönlendirildiği şey. Bütün bunlarda arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi diğer dinlerde de gördük. Aslında baba ya da işte o yüce tanrı denilen varlığı çok yukarılarda, yükseklerde ulaşılmayan bir yerlere koyuyorlar ve hep aracı roller biçiyorlar diğer şahıslara. Meryem de bu açıdan öyle. Şimdi ibadetlerine başlayacağız. Yine biraz müsaadeseyim. Hristiyanlık ilginç bir din ibadetler açısından. E, tamam önemli ama çok çavurgu yok ibadetlere. E, abdest, niyaz falan da olmadığı için e, kolay yani bir nevi. E, her zaman kiliseye gitmeleri gerekmiyor. Mesela sabah normalde 8'den önce falan olmalı ayin bir bakarsınız 10'da falan en şeyleri tek tük gelir 8'de birkaç tane yaşlı insan ve rahip vardır sadece böyle rahatlar ilginç o diye bu açıdan ilginç bir de şunu söyleyelim Hristiyanlık gerek Katoliklerde gerek Protestanlarda olsun işte Orta Çağ yakın Çağ yeni Çağ dönemlerinde hep siyasi güçle bağlantılı olmuş aslında Doğu Roma ve Bizans döneminde de öyle olmuş yani. Hristiyanlık e, otoriteye siyasi otoriteyi desteklemiş, karşı çıkmamış. Tamam İslam'da da öyle ama e kilise bunu o kadar çok benimsiyor ki yani kilise ve e, siyasi güç arasında bir ayrım kalmıyor özellikle batı dünyasında. Dolayısıyla hani Sezar'ın Sezar hakkını Sezar'a verin diye bir şeyleri var ya onun Hz. İsa'ya atfedilen bir söz var ya e, bun, bununla hatırlayın hani dünyevin yolanla e, kiliseye ait olanı ayırıyorlar. Mesela layıklık da e, batı dünyasında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani kiliseyi de olan şey orada kalır. Bunun hayatınıza çok yansıması yoktur. Falan gibi düşünün. Yani ibadetler tamam mesela vaftis falan çok böyle belirgin ibadetler ama çok çok belirleyici bir rol oynamıyorlar. Şimdi biz bunlara sakramentler diyoruz özellikle katolik dünyada. 7 tane sakrament var. Bunun bir kısmını bazı Hristiyanlar kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Tamam bunlar 12. yüzyıllarda falan karar verilmiş kaç tane olduğuna. En önemlisi vaftiz tahmin edebileceğiniz gibi. Vaftiz eskiden yetişkin insanlara yapılıyormuş. Ee, Stigmata filmini ben de hatırlıyorum. Bayağı bir oldu. Biz çocuktuk o zamanlar değil mi? Kilise otoritesini sarsan bir ayetin bulunduğundan bahsediyordu. Evet ee, şey hep öyle şeyler olur. Geçen hafta da söyledik ya, Da Vinci kitabında da şey vardır, yani kiliseye karşı çıkacak, onun sakladığı ya da onun reddettiği bir ayeti var, bir öğreti var ama kilise buna karşı çıkıyor diye spekülasyonlar var. Ben onu unuttum, sadece kadının vücudumdaki izleri falan hatırlıyorum şimdi. Ya yani Hep de öyle denir, Vatikan reddediyor. Vatikan karşı çıkıyor derler. Ama o kadın Katolik değil miydi? O kadın Katolik çok inanıyor. Böyle somut şeyler yaşıyor. Yani elinde delikler görüyor. Haçı yaşıyor. Kadın hacca geriliyor. Stigma da aslında Katoliklerin bir şeyi değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ee, şey yani. Gerçi evet şey eleştiriliyordu değil mi o kadın? Rahip şey. Hı hı. Evet bakalım inşallah filme de bir daha bakarız. Şimdi vaftiz eskiden ilk dönemlerde yetişkinlere veriliyormuş. Bu sizin iman ikrarınız, hristiyan olmanızı cümle aleme yaymanız bu kimliği edinmeniz demek. Mesela vaftizden önce 3 yıllık bir ilmihal okulu dönemi varmış bunu geçerseniz falan vaftiz olabiliyormuşsunuz. Bugün de birazcık böyle 1-2 bir gün rahiple takılıyorlar tabiri caizse. Rahip onlara 32 farz gibi şeyleri öğretiyor. E, tabii Eğer yetişkinseniz bugün çok çok büyük bir kısmı %99.9 diyelim bebek vaftizi yapıyorlar doğuda ve batıda. Ama mesela bunu eleştiriyorlar. Ana baptist kilisesi dediğimiz reform kiliselerinden biri e, sırf bu yüzden ayrılmış diğerlerinden. Vaftiz akıl bali bir insana veriyorlar. Çünkü vaftizde siz e, inancınızı ikrar ediyorsunuz. Yani bebek bunu yapıyor ama bunun bir anlamı yok diyorlar. E, biliyorsunuz ya tam daldırma suya daldırma ya su, e, su ile meshetme işte böyle su fışkırtma tarzında e, şeyler yapıyorlar. Mesih'i giyinmek, gerçek Hristiyan olmak, Mesih'in ölümü gibi sizin de suda ölmeniz fakat yeniden dirilmeniz demek vaftiz özetle. Dediğim gibi gerçek bir Hristiyan oluyorsunuz. Siz eğer vaftiz olmamışsanız, kilisede ayinin en son sırasında ekmek ve şarap verilir ya, şimdi ondan bahsedeceğiz, Size oraya kabul etmez rahip. Sizin ağzınıza ekmek ve şarap vermez. Hatta mümkünse kibar bir dille sizin kiliseyi terk etmeniz istenir. Yani düşünün ki ben bir Hristiyanım ama şeyim böyle ee, vaftiz olmuşum. Ee, ama arada sırada 40 yılın başında bir kiliseye takılıyorum bir daha bir günah işliyorum. O zaman bu insanlar kendilerini layık görüp gidip o ayın sırasında ekmek şarabı almıyorlar bile. Ben arkadaşımla mesela tecrübe etmiştim. E, utanıyor, o kadar utanıyor ki rahibinden. Zaten giderken e, Pascale döneminde utana sıkıla gitti. E, çünkü yaşamadığı, hırsız hızlı, canla yaşamadığı şeyi onda var. Bir de rahiplerine onlar hesap veriyorlar. E, böyle utana sıkıla gitti, başını seyretti, etti. En son ekmek şarap haini ben görmek istiyorum. O sen dedi git gör, yaklaşmadı bile mesela kiliseyi terk etti gitti. Kendilerini buna layık görmüyorlar. Her iki bir de vaftizsizseniz. Ee, kilisenin ileri kısmına gitmeniz ve en sonki ki ayinin can alıcı kısmına katılmanıza hoş gözle bakılmıyor. Şimdi Yahudilerin en önemli belirtilerinden biri sünnetti. Ee, Paulus sünneti kaldırdı ve sizin sünnetiniz, işaretiniz vaftiz artık diyor. Bir Hristiyan vaftiz olmasıyla ayırt edilir diyor. Daha sonraki en önemli şey yine hep filmlerde, şeylerde görürsünüz. Evharistiya dediğimiz, kominyon dediğimiz, aşağıya Rabbani dediğimiz, ekmek şarap ayini. Şimdi e, Altar denen bir masa var kiliselerde farklılık gösteriyor ama özetle kimilerinde mayalı kimilerinde mayasız bir ekmek ve şarap çeşitli şekilde aşamalarda hazırlanıyor dualarla kutsanıyor ve e, masanın üstünde ekmek ikiye bölünüyor daha sonra parçalara ayrılıyor bu ekmek İsa Mesih'in bedenini, bu şarap da İsa Mesih'in kanını sembolize ediyor. Hadi gelin bunlardan alın, İsa Mesih'le ölün, tekrar dirilin diyor ekmek şarap ayininde. Ekmek şarap ayini İsa Mesih'in öğrencileriyle en son yaptığı yemeği simgeler. Katolik dünya bu ayinde gerçekten ekmeğin Hz. İsa'nın bedenine dönüştüğüne falan inanır. Bununla ilgili böyle bir teoloji geliştirmiştir. Ama protestan dünya mesela bunun artık sadece e, sembolik bir şey olduğunu söylüyorlar. Konfirmasyon diye bir şey var. Vaftiz olan bir insan, bir kişinin belirli bir süre sonra gidip tekrardan rahip tarafından bu vaftizinin kuvvetlendirilmesi demek. Elini mesela başının üstüne koyuyor rahip, konfirmasyona gelen kişinin. Orada belli bir duayı okumasını istiyor, yağlıyor onu, yağlama var burada, alnını ve bazı diğer uzuvlarını. Yani bu laftizin onaylanması, güçlendirilmesi demek. Mesela bunu Anglikan Kilisesi, Batı Kilisesi, şey, İngiliz Kilisesi çocuk belli bir yaşa geldiğinde yapmak istiyor. 7-8 yaşından sonra yapmak istiyor ki vaftizi bebekken yaptı ya tam farkına varamadı. Şimdi vaftizi bir daha hatırlatma gibi. Şimdi Hristiyanlığın çok büyük kısmında diğer bir üçüncü ibadet tarzı günah itirafı, tövbe. Ee, buna sadece protestanlar karşı çıktı çünkü onlar rahiplere ve kilise sistemine karşı çıkmıştı. İnsanın Rabbine tevbe edebileceğini bunun için bir aracı olmayacağını söylemişti. Ee, orta çağda bunun için e, çok büyük savaşlar çıktı, yer yerinden oynadı. Siz günahınızı e, itiraf etmek zorundasınız rahibe. Rahipte de, de bunu, bunun dünyevi cezasını e, affedip affetmeme yetkisi var. Öyleyse rahim çok önemli bir, bir pozisyona geliyor. Hatırlayın tarih derslerinden endüjans denen kağıtlar dağıtıyorlar. Şunun şunu şu günahı affedilmiştir diye ve bu endüjansları satıyorlar. Hadi hayatta olan insanı için, ölüler için bunları satıyorlar. Katolik kilise için bundan çok büyük gelir elde ediyor. Ve protestanlar reform hareketiyle birlikte bilhassa da bu endürijanslara karşı çıkarak bu anlayıştan dönüyorlar. Onlar için rahip yoktur. Ee, önemli değildir. Tahir caizse insan kendisi tevbe edebilir. Bir diğer ibadet çok ilginç, önemli. Yani bizdekinden daha önemli. Evlilik bir ibadettir Hristiyanlarda. Çok kutsal bir şeydir. Bu yüzden Katoliklerde evliliği sonlandıramazsınız. Tanrının birleştirmesidir sizi. Esas amaç çoğalmaktır. Neslin çoğalmasıdır. Kiliselerde yapılır. Kiliselerin belediye gibi yetkisi vardır. İkisinde de yapabilirsiniz. Gidip belediyede de bir daha yapabilirsiniz. Ama boşanma mesela Katoliklerde çok belirgin ispatlanmış zina gibi durumlar yoksa imkansızdır. Bu da Katoliklerin hayatını böyle e, çok zorlaştıran bir şeydir. Bir de onlar daha sonra e, boşanmış biriyle evlenmeyi yasaklıyorlar. Ortodoks kilisesi üç, e, boşanmaya karşı çıkmıyor. Yalnız boşanan insanların üç kereden fazla yani üç kere daha evlenmesine e, sadece izin veriyor. Protestanlar bu yasağı kaldırıyor. Protestanlar tamam nikah önemlidir ama boşanma vardır e, diyorlar. Rahiplerin takdis edilmesi, bir kişinin rahip olduğunun halka duyurulması da kimilerince bir ibadet. Bunun da çeşitli törenleri var. Bir de son yağlama, hasta yağlama var biliyorsunuz. Ya ölüm dişeğinde ya da hastaya gidip rahibin dualar okuması, onu yağlaması, işte bazı uzuvlarına belli bir yağ sürmesi. Bunlar daha tarihi daha şeyler, mesela bazı Hristiyanlar bunları kabul etmiyor. Esas önemli günler ve dönemler olarak... Ee, İsa'nın doğumunu simgeleyen Christmas. E, ölümünü çarmıha gerilmeyi, yeniden verilişi simgeleyen Paskalya var. E, 12 Nisan e, Ortodoksların Paskalya'sı Feneri Rum Patrikhanesi'ne gitmek isteyenler için. Misafir kabul ediyorlar ama Patrikhanenin kilisesi çok küçük. E, Zaten Hristiyanların çok büyük kısmı ayakta. Bazen misafir olarak sizi oturtuyorlar. Ama Hristiyanlar doğal olarak çok böyle hoş bakmıyor size. 3-3,5 saatlik bir ayin. Bizler oturuyoruz. Onlar ayakta duruyorlar. Şeyde Katolik Katolik dünya altısında kutuluyor. Yalnız 5'ine renk gelmiyor mu? Bu şey pazar günü. Neyse bu önümüzdeki pazar. O şeyler bir hafta sonra kutluyor Ortodokslar. Katolikler için de Senen Tuğan Kesisine girebilirsiniz. Bunun başı sonuna bir sürü özel günleri var. Detaylara girmeyelim. Ama Hristiyanlar için arkadaşlar en önemli dönem şimdiki dönem. Christmas önemli değil fazlaca. O daha sonra artık kapitalist dünyanın şeyiyle, alışveriş şeyin e, e, dürtüsüyle daha fazla önem kazanır gibi gösterildi. Ama esas önemli olan şey Paskalya ve Paskalya'da Mesih'in çarmıha gelişini Ölüşünü Ve yeniden dirilişini hatırlamak Şeyden önce Paskalya'dan 7 hafta önce Lent dönemi başlıyor Oruç tutuyorlar Mesela Süryaniler 40 gün boyunca hiç hayvansal bir şey yemez Ama hiç yani böyle siz şey, Tam vejeteryan gibi düşünün otla bulgurla işte çorbayı da şey yaparlar ee, bir de oruç tutarlar oruçta şey ya yani hiçbir şey yemedikleri bir oruç bazı katoliklerde protestan dünyada birkaç saat bir şey yememek ya da işte et yememek su içmemek şarap içmemek gibi oruçlar kendilerine belirlemişler ama bayağı bizim gibi tutanlar var mesela süryaniler. Sonra bunun dışında Hazreti Meryem ile ilgili kendi azizleriyle ile ilgili kiliselerin azizleri ile ilgili pek çok özel gün ve kutlama var. Haç biliyorsunuz en önemli sembollerinden biri. Çarmıhı simgeliyor. Haç işareti çıkarırlar ve boyunlarında her yerde haçı taşırlar. Hristiyan ahlak sistemi sevgi merkezlidir. Hepimiz biliriz, bir yanağına vurulduysa öteki yanağın çev yanağınızı çevirilmeniz emredilir Hz. İsa tarafından. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapmayacaksın. Ee, başkasını yargılamayacaksın ve anlayışlı olacaksın. Ee, esas şey budur. Ama bütün bir Hristiyan geleneğinde bu ahlakı rastlamak hiç mümkün değildir. Bütün savaşların altında nedense Hristiyan milletler, gelenekler var. Şimdi günah meselesi var. Günaha çok şey var. Bir vurgu var. Yani Hristiyanlar günahtan kaçmaya her zaman teşvik ediliyor. Özellikle manastır hayatını falan düşünün. Ya yani seni elin günaha sokuyorsa o eli kes. Gözün günaha sokuyorsa o gözü çıkar diyor Hz. İsa İncil'de. Bu kadar şeyler günahtan sakınmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz ilk günahla zaten geldiğimize inanıyorlar. Ama bunun bilhassa doğuda aşılabileceğine, insanın aslında suçlu olmadığına inanıldığını söyleyelim. Komşunu kendin gibi sev, işte pasifist ol gibi bir ahlak anlayışı var. Bununla birlikte Hristiyanların genelde arası iyi olmuş mesela siyasi otoriteyle e, suya sabuna dokunmadıkları için. Ama çok tezat teşkil eden bir durum var. O da mesela Haçlı Seferleri ya da işte misyoner hareketler. Yani bir, bir taraftan kendilerini pasifist gösteriyor, barışçıl gösteriyorlar. E, bir taraftan da şi, e, hareketten e, şey yapmıyorlar, ta, ödün vermiyorlar, taviz vermiyorlar. Misyonerlik demişken şuna gelelim. Hristiyanlık diğer dinlere nasıl bakıyor? Hristiyanlık başından beri aslında kurtuluşu sadece Hristiyanlara ait kılmış. Yahudileri zaten sevmiyor. Yahudiler Mesih katili. Ee, Müslümanlar zaten heretik, İslam'dan bozma bir grup onlar için. Ee, dolayısıyla bir tek kendilerini kurtuluşun geleceğini söylemişler. Ee, bununla birlikte 1960'larda ikinci Vatikan Konsili toplanıyor. 62 ve 65 arasında 3 yıl çeşitli aralıklarla toplanan bu konsilde önemli kararlar alınıyor. Artık Yahudilere işte katil gözüyle bakılmayacağı ve diğer dinlerin çok fazla yatsınmayacağı onlarda da bir hakikatin olabileceğini söylüyorlar. Çünkü esas inanç şu Hristiyanlarda. Kutsal ruh hala aramızda. İsa Mesih'ten sonra kutsal ruh bizi şey yaptı. Bizi yönlendirdi. Kilise kutsal ruhun gözetimi altında. Bu yüzden kilise yanılamıyor. Bu yüzden papa yanılamıyor. Hala onun kutsal ruh tarafından hareket etlenildiğine inanıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki kutsal ruhun etkisi hala her yerde. Bu insanlara da bir parça verilmiş olmalı. Gerçekliğinden onlara yatsırmayalım diyorlar. Bununla birlikte altına hemen şunu ekliyorlar. Ta ki bu insanlar Hristiyan olana kadar. Yani gerçek mesajı bunlara iletilene, onlarda ikna olana kadar. Buradan da işte şeyleri çıkıyor. Misyonerlik hareketleri her zaman Ristiyanlarda açık açık hiç çekinmeden misyonerlik faaliyetler yapılması gerektiğini ifade ederler. Dinler arası diyalogu konferans çıkarmıştır. şey Konsil ikinci Dünya Konsili. Ee, ama dediğim gibi özellikle de mesela Doğu Hristiyanları. Belki de arkadaşlar e, söylenen şu ki yani o Haçlı Seferleri ya da daha sonraki e, özellikle Osmanlı döneminde 16. 17. yüzyıldaki misyonerlik faaliyetlerinin esas hedefi Doğu Hristiyanlarıydı. Yani e, Katoliklik kendilerinin dışından bir gruba asla tahammül edemiyor. Ve e, mutlaka o Hristiyanların Katolik inancına e, dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bugün doğduğu Hristiyanlara bile bize baktıkları bir gözle bakıyorlar. E, yani illa herkes Katolik olmak zorunda. Şimdi biz e, e, tamam buçuğa yaklaşıyoruz ama inşallah 15 dakikada 7. haftanın dersini özetleyeceğim. Nasıl paylaşacağız Murat Bey? metni? onu soralım. Onu soralım ama bende Metin var ben onu bu arada önümü açayım. Ee, en büyük günah nedir diye sormuştu Ayşe ee, Şimdi küfürdür çünkü inanç çok önemli şeyde. Ee, Hristiyanlıkta dediğim gibi siz kiliseye gitmeyebilirsiniz. Vaktis şart ama ev, ayine hep katılmayabilirsiniz. Ee, yani şey sizi hoş gözle bakılır. Yani göz yumulur. Affedilirsiniz. Rahibiniz sizi affeder illaki. Ama inancınız Hristiyan olacak. Hristiyanlık olacak. O onlara yetiyor gibi sanki. O ilk vaftiz onlara yetiyor gibi arkadaşlar. Dolayısıyla dinden dönmeniz en büyük günah. Eee onun dışında siz hani böyle pratik uygulamayı sorduğunuzu tahmin ediyorum sizin. Ona göre düşünüyorum şimdi nasıl bakıyorlar hani Hristiyan tanıdıklarımız falan diye. Aslında onların söylediği şey, bu arada hemen paylaşıldı 7. hafta notumuz. Siz de görüyorsunuz. Şey, başkasına zarar vermemek, çok tezat teşkil ediyor. Aslında Batı dünyası bunu hiç yapmamış ama en büyük günahlardan biri başkasına zarar vermek, onun hakkına girmektir. Onun dışında e, günah yani zina günah e, bizdeki çoğu şey günah tabi tabi zina günah yani şey kendileri bunu söylüyorlar. E, beni özel bir e, şey liseye çağırmışlar, davet etmişler İslam dersi için. E, şimdi gençlere anlatıyorsunuz, gençler o yasak mı, bu yasak mı, her şey yasak, her şey yasak diyorsunuz. A, bu İslam'da da her şey yasak canım gibi bir şey dediler bana gülerek. Oradaki hocalara çok genç bir hanım, hiç e, üstü başından hiç şey yapmazsanız çok böyle... Ee, hiçbir dindarlık belirtisi olmayan bir hanım ama çocuklar dedi yani zaten bunların hepsi bizde de yasak ama biz bunu uygulamıyoruz biliyorsunuz dedi. Ee, bunu hiç çekinmeden söylerler. Ee, şimdi rahibeler kapalıysa onlar da kapalı olmak zorundalar. Bunu uygulamadıklarını biliyorlar. Ee, şey yapıyorlar ne derler. İhtiyaç olmadığını falan söylüyorlar ama belki de bizden daha da çok hani bizim başörtü ayetini farklı yorumlayanlardan daha da yumuşaklar. Yani böyle bir şey var ama biz uygulamayız diyorlar. E, katolikler kesinlikle evlenmek zorunda. Yani e, uyguluyorlar kendi şeylerini, e, ahlak kurallarını, düzenlerini. E, uygulamayanlar günahkar. Günahkar ama çok böyle rahat bakıyorlar. Yani şey, sadaka veririm. Yani ben evlilik dışı bir hayat yaşıyorsam tamam günahkarım ama bunu bir şekilde affettiririm diye böyle bir rahat bir kurtuluş anlayışları var onun dışında bir işte modern hayatla yorumluyorlar. Artık ihtiyaç kalmadı falan diyorlar. Yoksa çok şaşırırsınız yani siz çok böyle ahlaklı, dindar yaşayan Hristiyanlar var orada. Biraz da Katolikler çok şeyler yani önemli. Şimdi arkadaşlar 7. haftanın metni yani günah çıkartmanın günah çıkartmayla belki bunu yapıyorlardır diye bir soru gelmiş. Çok çok ben uygulandığını görmedim. Bu da artık böyle önemini yitirmiş, ortadan kalkmış ibadetlerinden biri. Yani bunu mantıksız buluyor artık gençler. Ee, ama kendileri yapıyor bunu. Hani filmlerde falan da görürsünüz, şöyle ellerini birleştirirler, diz çökerler, gece yarısı bir muhasebe, gece yatmadan önce bir muhasebe yaparlar, kendilerini itiraf ediyorlar. Bir de böyle e şeyler. E eğer gerçekten kendini günahkar hissediyorsa, kendini çok sıkan, böyle bunun bunu psikolojik olarak bunu yaşayan insanlar, içlerine kapanıyorlar, utanıyorlar, sıkılıyorlar, böyle pişmanlıkları var, ben rastladım. Ee, yani özetle başka şey gelmiyor aklıma, yaşamadıklarını söylüyorlar. Ama yine de arkadaşlar Yahudilik ve İslam'daki kadar şey değil. Biraz, e, hani bunları çok da yapmasalar da olurlar bu ibadetleri evet şey oradaki gençler de bana demişti. Yani İslam çok zor bir din diye. Ben de demiştim. tabii bu mukayese kabul etmez ama şaka yollu Aa, siz bir de Yahudi olun görün falan demiştim. Mesela haftaya göreceğiz sabilerin işi çok zordur. Bilen biliyor da onların problemi şey özellikle batı dünyası için. Siz de karşılaşırsanız aklınızda olsun. Yani bilhassa işte İngilizler falan. Tamam iyi İslam bu kadar güzel dinse kötülük niye var? Savaş niye var? Şimdi size sorarlar IŞİD de canavarlar nereden ortaya çıktı falan bunlar ona takmış vaziyetler ben oradayken Afganistan savaşında bir İngiliz askeri ölmüştü bana sordukları falan o yani siz Müslümanlarla İslam'ın farklı olduğunu anlatıyorsunuz onların çok değiştiğini falan anlatıyorsunuz yine de o zihinlerinde yerleşmiş bir Müslüman imajı var bizlerin bunu aşmamız lazım yani biz kendimizi İngilizce anlatan tanıtan insanlar değiliz Gidip onlarla diyalog, yani diyalog dediğim onlarla birlikte yaşayan, onlarla arkadaş olan insanlar değiliz. Ee, İslam, yani koskoca ilahiyat fakülteleri, bizim ülkemiz çok başarılı. Ama bizim kitaplarımız, şeylerimiz bilinmiyor. O yüzden hepimize sorumluluk düşüyor. Şimdi 7. haftanın konusunda e, aslında benim demin bahsettiğim her şeyi özetleyeceğimiz bir şey var. Hızlı yapacağız diye üzülmeyin. Ee, ana noktaları zaten söyledik. Hristiyanlar nasıl ayrışmışlar? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi erken dönemde bu konsiller çerçevesinde Hristiyanlar zaten birbirle tartışa gelmiş. Hep aynı dönemde aynı şeyi şey yapmamış, kabul etmemiş. Birbirlerini aforoz edip durmuşlar. Ama esas önemli mesele ne hani demiştik erken dönem ayrışması için sınavınızda da çıkabilir. E, Kaliköy konsilinde İsa Mesih'in iki e, tabiatı olduğu söylenmişti. Biri ilahi, biri beşeri. İşte bundan sonra iki tabiata inananlar iki tabiatçı ama tek tabiat ilahi tabiat ön plana çıkmıştır. E, beşeri tabiatı emmiştir, kendisinde ihtiva etmiştir. Dolayısıyla ilahi tabiat ön plandadır diyenlere de tek tabiatçı diyoruz. Tamam bunlar ilk beşi 400 yılda bunlar tartışıldı. Sonra 11. yüzyıla kadar Katolikler ve Ortodokslar çok iyi geçinmedi ama şuradaki en önemli problem Konstantinopolis ile o dönemki adı ya İstanbul'un Roma'nın çekişmesi. Roma ilk başlarda çok etkisiz. Çok böyle Barbar, Yahudi, Batı halkı çok geç Hristiyan oluyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Hem biraz gülün hem de hatırlayın. Şimdi konsillerin hepsi Anadolu topraklarında oluyor. Ve Yunanca konuşuluyor bu konsillerde. Bazı şeyleri Latince yazılıyor ama Şimdi Doğu Batı'dan kimi zaman katılımcı olmuyor. Bir de Batı'dan gelen katılımcıların bu konsepte tartışılan meseleleri anlayamadığını söylüyor doğalular. Çünkü diyorlar e, mesela benim e, çalıştığım üzerinde çalıştığım Nazianzus de Gregory diyor ki İtalyanca çok basit bir dil. E, böyle barbar bir dil. Terimler yok, incelik yok, felsefi e, açıklamalar yok. İtalyanlar bizi anlayamaz zaten diyorlar. Gerçekten de biraz o konsillerde tartışılan bütün detaylar, felsefi, işte Grekçe'deki kelimelerdeki e, ayrımdan kaynaklanan tartışmalar. E, Batı dünyasının, Katolikliğin en önemli mimarlarından, en önemli e, figürlerinden biri var Aziz Augustin. Augustin diyor ki ben bu Grekçeyi bir türlü halledemedim, başım Grekçeyle belada, bir türlü de nüfuz edemedim ben bu işe diyor. Yani dolayısıyla iki tarafın birbirinin dilini anlamadığı, birbirinden çok ayrı olduğu bir dünya düşünün. Roma zamanla işte bu Charmaine döneminde daha sonra Avrupa'daki derebeyleri yoluyla falan çok güçlü bir hale geliyor ama aslında şeyle doğuyla teolojik açıdan başından beri kopmuş bir durumda. Esas mesela arkadaşlar 1054'te her iki tarafın kutsal ruhla ilgili düşüncesini açıklamasıyla gündeme geliyor. Batı diyor ki kuz katolikler kutsal ruh hem babadan hem oğuldan çıkmıştır. Ortodokslar diyor ki sadece babadan çıkmıştır. Bu tartışmaya Filiyok tartışması deniyor. Filiyok tartışmasıyla Katolikler, Ortodokslar birbirlerini aforoz ediyorlar. O gün bugündür Katolikler Roma, Vatikan tarafından temsil edilir. Ortodokslar Fener Patrikhanesi tarafından temsil edilir. Ortodokslar, Grek, şey Yunan Ortodoks, Rum Ortodoks, or, e, Rus Ortodoksları içerir. Bunlara bağlı Litvanya, işte gibi Doğu, e, Avrupa ülkeleri bunlara bağlıdır. E, bunların işte Antakya, Kudüs Piskopstukları vardır ama merkez Fener'dir. Ortodoks diye bunlarla ediyoruz. İlk dönemde biliyorsunuz Taassuriyanlar ayrılmıştı. Kıpti Kilisi ayrılmıştı. Bunlar tek tabiatçılar. Yani bugün Katolikler var, Vatikan tarafından temsil edilen. Arabanın geri kalan kısmı Protestan, şimdi değineceğiz. Onun geri kalanı Rusya, Yunanistan, Türkiye'dekiler Ortodokslar. Yine Türkiye'de Süryaniler var, Ermeniler var, bir de şeyde Maroniler var, Lübnan'da, Kıptiler var. Orta Doğu Hristiyanları da böyle kendi başına takılıyorlar tabiri caizse. İşin ilginç tarafı bir Süryani var. Ortodoks Süryani Mardin Midyatlı olan bir de bunların katodikleştirilmişleri var. Yani misyonerlerin en büyük hedefi aslında Doğu Hristiyanlarını da çevirmekti. Yani bunlar Doğu Hristiyanları hiçbir zaman beğenmediler. Hiçbir zaman yeterli görmediler inançlarını. Onları dönüştürmeyi hedef edindiler. İşte ilk hedef İslam mıydı onlar mıydı bu tartışmalı. Bugün de hala bakarsanız Hristiyan üniversiteleri var Orta Doğu'da çok güçlü. Manastırlar var. Hepsi Katoliklerin elindedir. Yani orada Arap bir rahip gördüm diye sevinirsiniz. Adam oralı Hristiyan ondan otantik bir şeyler öğreneceğim diye. Abi bakarsınız Cizvit, Dominiken, Fransisken yani Katolik kilisesine bağlı rahipler bunlar misyonerlik, manastır hayatı çok önemli, bugün onların ellerinde. Dolayısıyla doğuyu da rahat bırakmamış Katolik dünya. Roma her zaman bir müdahale şeyine girmiş. E, Roma bunları yapmış, Roma orta Çağda Hristiyanları sömürmüş, kesmiş, biçmiş Engizisyon'da, milleti hep baskı altında tutmuş, İnsanları yakmış e, İslam e, şey çağını yaşarken, e, altın çağını yaşarken, ama tabii içinde buna bir e, itiraz gelmiş. Reform Dönemi dediğimiz 16. yüzyıla başlayan dönemde, Avrupalı Hristiyanlar Katolikliği e, sorguluyorlar. Mesela bu rahiplere günah çıkarma şeyi, Papa'nın yanılmazlığı, Kilisenin daimi otoritesi, mesela işte boşanmanın yasak olması gibi konulara. Luther, Calvin, Zwingli gibi reform teologları karşı çıkıyor. Ve bu karşı çıkıştan sonra reform olayı işte gerçekleşiyor. Protestan kiliseleri doğuyor. Bugün Katolikler dışında batıdaki kiliseler Protestandır. Mesela Almanya'nın bazı şehirleri Protestandır, bazıları Katolik. Ya da mesela Münih'te hep Katolik şeyi vardır, kelisesi hem Protestan. Protestanların özetle söylediği şu. Bizdeki öze dönüş şeylerine benziyor. İncil'e dönelim. İncil bizim rehberimizdir. Bizim kiliseye Katolik dünyanın çeşitli detaylı e, ayinlerine, törenlerine, rahiplerine ihtiyacımız yoktur. İncil Ana dillere çevrilsin. Arkadaşlar 16. yüzyıla kadar İncil sadece Latince çevirisi okunuyor. Halk İncil okuyup anlamıyor, evinde tutamıyor. Sadece rahiplere has kılınmış. Ee, mesela Martin Luther onu Almanca'ya çeviriyor. Böylece İncil ve Hristiyanlık yaşanan bir şey haline geliyor. Ee, daha sonra mesela bunlar papazların bekarlığı ilkesine karşı çıkıyorlar. Bu insani değildir, doğal değildir diyorlar. O zaman bugün protestanlar Vatikan'a bağlı olmayan, İncil'i merkezde alan herkesin papaz olarak kabul edilebileceği papazların evlenebileceği, insanların boşanabileceği kiliseler. Pek çok protestan kilise var. Reformcu, Anabaptist, Metodist, Presbiteryen, Pentecostalist, Congregationalist, Evangelik bugün işte saymakla bitiremeyeceğimiz kadar diyelim Protestan grup var. Bunlar çeşitli detaylarda ayrılıyorlar. Kimisi vaftizi önemsiyor, kimisi işte bir şeyi reddediyor, bir şeyi kabul ediyor. Çok rahatlar. Görürsünüz filmlerde falan siyah liderin kiliselerinde caz eşliğinde ibadet yapılır. Metodistler mesela benim danışman hocam çok böyle ciddi bir kilise tarihçisiydi. Ayinde ben onu görünce çok şaşırmıştım, çıkmış sahneye gitarıyla kendinden geçiyor. İşte böyle dansın, müziğin ortaya konulduğu, çok yaşanan, rahat böyle onların kiliselerinde dekorasyon yok, şey yok, mesela ikonlara, putlara karşılar insana ön plana çıkaran bir anlayış. Ama gelin görün ki bu protestanlar kimi zaman çok bağnaz olmuş. Yani birebir direkt İncil'in e, kelime anlamını kabul ediyorlar. E, teolojiden falan yoksunlar. E, kimi zaman, mesela bunlar Luther veya özgürlükçü reform yapmak için ortaya çıkmış. Ama Yahudilere ve Müslümanlara karşı çok sert bir tavrı vardır mesela. Şimdi bir protestanlar var, bir katolikler var dedik. Arada İngiltere'yi unuttuk. İngiltere kendi başına takılan ee, Avrupa Birliği'ne girse de parasını değiştirmeyen ee, işte kraliyetten vazgeçmeyen bir ülkedir. E, bu insanlar böyle kul cool takılan bu İngilizler kiliselerini de ayırmışlar. E, çok böyle uygun bir dizi değildi ama Tudors Tudors'lar vardı şeyde CNBC'de. Seyrettiyseniz Angelikan Kilisesi'nin e, kuruluşunu anlatır. 8. Henry o çok böyle meşhur yaramaz kralları Papa ile bir türlü anlaşamıyor. Çünkü bir tane karısını boşamak istiyor. Yani bir tane mecbur zaten. Başkası yoktu o dönem. Ee, biriyle evli olmak zorunda Katolik Kilisesi'ne göre. O tarihe kadar Katolik Henry 15. 16. yüzyılda Papa buna izin vermiyor. Ama o da Emboleyn evlenmek istiyor. Ee, Papa'ya sinirleniyor. Ama tabii bu görünen sebep. Bunun altındaki sebep Papa artık e, Papa'nın gücü almış başını gidiyordu. İngiltere'nin de her işine karışıyordu. İngiltere bu papalık otoritesinden e, kurtulmak için kendisini as bir e, kilisede ayrışmaya gitti. Bugün ve o dönemde de Anglikanlar inanç olarak Protestanlarla Katolikler arası bir yerdedir. Kilisenin başı e, krediçedir. Anglikanlarda vesela e, şey kadın şey atanabiliyor rahip. İşte rahipler evlenebiliyor. E, Baş biskoptu evcildir. Rowan Williams var ya görürsünüz belki beyaz saçlı hafif sakallı, nurani olan. Canterbury Başbiskopası olarak bilinir. Ee, dediğimiz gibi ikisi arası bir şey, çok milli bir kilise, İngiliz kilisesi. O zaman Katolikler, Anglikanlar, Protestanlar var Amerika'da, şeyde Avrupa'da ve Amerika'da. Şimdi geri kalan şeyler e, Ortodokslar bildiğimiz gibi. Türkiye'de Rumlar var. Ama Rumlar çok, çok az kaldılar artık. Daha çok Ermeni var Türkiye'de, Süryani var. Bunların çok büyük bir kısmı yurt dışında göç etmiş. Çok kuvvetliler, güçlüler, zengindir biliyorsunuz Süryaniler falan. Katolikler vardır. Ta böyle Cenevizlilerden, Osmanlılar dönemindeki elçilerden, tüccarlardan kalma. Beyoğlu'ndaki Selan Toğan Kilisesi Katoliklerindir. Ee, dediğimiz gibi Fener e, merkez. Sonra Şişli'de, Orta Köy'de çeşitli yerlerde Rum kiliseleri vardır. Üsküdar Bağlar başında. Ermeniler yine en çok kalan Hristiyanlar. Ee, Kule'de, Kumkapı'da, Samatya'da, e, Bakırköy'de bir de şey var. Yeşilköy'de pardon. Ermeni Kilisesi var. Ee, bunları sağdık. Türkiye'de şeyler var. Protestanlar misyonerler aracılığıyla protestan olmuş olanlar. Bunlar içinde Türk Müslümanlardan dönenler de var. Sadece hani Türkiye'de yaşayan yabancıların gittiği değil. Ama bizim ara sokaklarda bile ortaya çıkan protestan kiliseler var artık biliyorsunuz. Bir de yeni dini hareketler dediğimiz, işte artık bu son noktada birbirinden ayrılan kiliseler var. Evangelik kilise bu George Bush'un bağlı olduğu ya da mesela 7. gün Adventistleri diye bir kilise var. Benim bir ev arkadaşım 7. gün Adventistiydi. 7. gün Adventistleri demek İsa Mesih'in gelişini bekleyen, her an bekleyen grup demek. Bunlar çok ilginç. Domuz eti yemiyorlar, içki içmiyorlar, işte evlilik dışı ilişkiye karşılar, cumartesi günü, şabat günü kurallarını uyguluyorlar. Ama çok mesihçiler yani anlaşamadığımız şey İslam'a çok fazla dil uzatıyorlar. Ama böyle ayrımlar çıktı, bugün artık Amerika'da bilhassa almış başına gidiyor yeni Hristiyan gruplar. Böyle de yeni dini hareketler dediğimiz ya da milenyum tarikatları dediğimiz Hristiyan gruplarıyla karşılaşırsınız. Sonuç olarak başından bu yana Hristiyan Amentüsü konsiller ve çeşitli tartışmalar, teolojik gelişmelerle şekillendi. Zaman aldı bu amentinin ortaya çıkması, önce teslisin unsurlarının ilişkisi tartışıldı, sonra İsa Mesih gündeme geldi, onun tabiatları, sonra kutsal ruhun kimden çıktığı, kim olduğu, diğer şahıslarla ilişkisi tartışıldı, en son bu yüzden Katolik ve Ortodokslar birbirini aforoz etti. Katolik dünya güçlenince içinden reform hareketi çıktı. Katolikliğin baskıcı uygulamalarına karşı çıktı reformistler. Protestan kiliseleri doğdu. 16. yüzyılda 8. Henry öncülüğünde İngilizler ayrıldı katolik dünyadan. Onun dışında bugün Bartolomeo, Patrick Bartolomeo ortodoks dünyayı temsil ediyor. Sülyanilerin başpiskoposluğu şeyde Şam'da, şu anda biliyorsunuz Irak ve Şam'daki Hristiyanlar da zor durumda Müslümanların yanı sıra. Onun dışında Ermeniler Ermenistan tarafından temsil ediliyor ve Türkiye'de az da olsa Katolik bir de gittikçe artan protestan kiliseleri var bölünmelerin temel şeyleri bu. Doğu ve Batı'nın farkına dair birkaç kelam edelim. Katolik kilisesi ibadete çok ön plana çıkaran, papaya bağlılığı, sürekli dua etmiyor. Onlar sürekli tesbih çekerler. Mucizeleri ön plana çıkaran bir e, din anlayışı sergiliyor. İnsana daha karamsar, daha olumsuz gözle bakıyorlar. E, ama Ortodoks kilise, mesela bizim e, Ortodoks Hristiyanlar şey der, hayat bir şölendir derler. Yani bu hayatı daha zevkli, daha böyle e, olumlu yaşamaya bakıyorlar. Mesela kiliselerine bakın. E, Ortodoks ve Katolik kilise farklarını fark edersiniz. Bizimkilerde heykel yoktur. Ortodoks dünyada heykel yoktur. Üç boyutlu bir şey yoktur. Bunun yanı sıra ikon vardır. İkon sanatları vardır. Ee, ortodoks dünya insana daha olumlu bakar. İnsanın iyi huylu olduğunu, iyileşebileceğini, kurtuluşa ereceğini düşünür. Mesela Yunanistan'da bilhassa Atos Dağı'nda mesela manastırlar var. Orada bu ortodoks keşişler kendilerini ilerliyor. Ee, mükemmelleşmeye, yükselmeye, Tanrı'yla bir olmaya adamışlardır. Bir de Ortodoks dünyada ruhen, kalben, zihnen sizin yukarılara çıkabileceğiniz, artık Allah'a sadık dostu olacağınız, ilhamlara, çeşitli şeylere mazhar olabileceğinize inanılıyor. Böyle anlatıları vardır. Mesela işte ben şu bu tecrübeyi yaşadım, bana melek göründü, ben ilham aldım, vahye aldım diye. İşte insanın böyle Tesbihle, zikirle, tefekkürle e, yükseliceğe de inanırlar. Hatta onların da Arapça konuşanların rüyetullah dediği Allah'ı görme, e, mesela tartışmaları vardır. E, tartışmalı bu tabi, biz tabi bir yüz yüze şeyden ziyade görüşmekten ziyade onu hissetmek, onu yaşamak. Ee, onun e, vahyine mazhar olmak şeklinde e, biz Tanrı'yı gördük e, diyorlar. Yani Ortodoks kilise daha mistik, metafizik yaşamaya şeyken Katoliklik bunu işte papanın peşinde koşmak e, işte kiliseyi desteklemek için para vermek e, gibi daha böyle somut örneklerle anlatıyor. Protestanlar zaten zaten kendi başlarına takılıyorlar. Anglikanlar milli bir kilise e, kendi içlerindeler. Ee, önemli belli başlık, başlıklar bunlar. Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? Gerçi hem vakit kalmadı hem şimdi çok da e, kapsamlı bir şey anlattık. Çok acil değilse şey yapmayalım. Ben vizelerinizde başarılar dileyim size. Sizin de iki haftamız, Gerçi hayır bir abi dersimiz daha var galiba değil mi arkadaşlar? Pardon benim bugün kafam karıştı. Ee, hayır hafta sonu dördü 5i pazartesi başlıyorsunuz. Evet, evet. Bir karışıklık yok. 7. haftayı yaptık. Daha sonra 7. hafta yapacak mıyız? Tekrar edecek miyiz? Onu bilmiyorum. Tamam. Önemli değil. Siz sınavlarınızı olun. Peki sınavlar bir hafta mı sürüyor? Bizim burada 2 hafta. bir hafta. 2. hafta dersimiz var. Tamam. Ben Murat Bey'e bildireceğim. 14. ders yapamıyoruz. Telafi yapacağız. Ben burada olmayacağım. Tamam aklındayken onu da söyleyeyim sizinle oturumu bitireyim ee, şey dediğim gibi tekrardan e, başarılar diliyorum. E, e, zaten şey herhalde, vizeler e, test şeklinde çoktan seçmeli e, zorlanacağınızı sanmıyorum. E, tamam o zaman arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun Allah yardımcınız olsun. Sonra vizelerden sonra görüşürüz. Size bildirilir. İşte ben bir hafta yapamayacağım. O hafta telafi de yapamayacağız. 13-14. ya 14. salı günü yokum. O kesin. Telafi konusunda Murat Bey sizi bilgilendirir. Daha sonra konuşuruz. Güle güle. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.